Oh yeah. Çıkkastı. Merhaba Kainat, bugün 6 Nisan Pazartesi, yıl 2020, ay 4, gün 97, Kasım 151 1441 Hicri, Şaban 13, 1436 Rumi, Mart 24 Anadolu Ajansı'nın 100. Kuruluş Yıldönümü Fırtına, Yağmur Günüsüzü, Eleştirme ve karşıt düşüncede olmanın serbest olmadığı yerde basın özgürlüğü de olmaz. George Orwell Günün Tarihi 532 yıl önce bugün, 6 Nisan 1483'te büyük Rönesans ressamı Raffaello doğmuştu. Günün Tarihi 111 yıl önce bugün, yani 6 Nisan 1909'da, Gazeteci Hasan Fehmi Galata Köprüsü üzerinde kurşunlanarak öldürülmüştü. Ne yazık ki Hasan Fehmi ne ilk ne de son öldürülmüş gazetecimiz olmuştur. Ondan 4 yıl önce Abdülhamid'in emriyle apsedilmiş İzmirli gazeteci Tevfik Nevzat'tan günümüze kadar yüzü aşkın sayıda gazeteci görevleri yüzünden hayatlarını kaybetmiştir. Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayyar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritzku da bize destek veriyor. Bendeniz ve Özdeş evlerimizden yayın yapıyoruz. Koronavirüsü şartlarında, salgın şartlarında daha doğrusu Robi Tayyar stüdyoda, Andrei Gritzku da öyle. ...ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı normalde Galeano'dan bir bölümle yapıyorduk ama bu sefer öyle yapmadık. Çok yoğun sayıda haberler var. Özellikle de korona krizinin var gücüyle dünyada devam etmesi dolayısıyla... Ee, kalan zamanımızı dikkatli biraz daha seçme kullanabilmek için bir Kurt Cobain'den "Stay Away" adlı şarkıyı dinledik Nirvana grubundan. Dün Kurt Cobain'in Kurt Cobain'in ölüm yıl dönümüdi. Nirvana grubunun kurucu elemanlarından kendisi intihar etmişti 5 Nisan 1994 hem de salgında herkesin fiziki mesafeyi korumasına da bir gönderme olur diye çaldığımız bir parçaydı bu şimdi. Evet tarihte bugüne geçecek olursak neler var? 1827 yılında bugün İngiliz kimyager John Walker'ın icadı olan kibrit İngiltere'de piyasaya sürüldü. 1896'da da ilk modern olimpiyat oyunları Atina'da başladı eski kadim Yunan Grek medeniyetinde olduğu gibi bu sefer de yine Atina'da başlamış modern olimpiyat oyunları bugün ilk defa e, önemli bir ara verildi koronavirüsü nedeniyle ertelendi hatta iptali de söz konusuydu Japonya'da bu baharda yapılacaktı bu yazda, yaz, yaz oyunları yapılacaktı Tokyo'da Yapılamadı, ertelendi. 1941 yılında bugün mihver devletleri Yugoslavya'yı işgal etti. Almanlar Yunanistan'a girdi, Türk deniz sınırına kadar Doğu Akdeniz'i savaş bölgesi ilan etti. Türkiye bunun üzerine Edirne ve Uzunköprü'de demiryolu köprülerini havaya uçurdu. 1968'de de gayet trajik bir olay var. Martin Luther King Jr. suikastinden sadece birkaç gün sonra 17 yaşındaki Black Panther Party üyesi Karapanterler Partisi'nin üyesi Little Bobby Hutton. Oakland, Kaliforniya'da polis tarafından öldürüldü ama öldürülmesi şöyle oluyor. Black Panther Karapanter Partisi'nin ilk üyelerinden birisi Hutton polisle girdiği bir çatışmada etrafı çevrilmiş, silahını bırakmış, tişörtünü çıkartmış ve elleri havada teslim olmuş. Bir yoldaşı tamamen soyunmasını önermiş olsa da utandığı için pantolonunu çıkarmamış. Polis teslim olan 17 yaşındaki hatını 10 defa vurmuş. 6 gün sonraki cenazesine 1000 kişi katılmış. Ardından da Black Panther Party, parti yani Kara Panther Partisi de hızla büyümüş. 1978 yılında bugün ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi doçent Server Tanilli silahlı saldırıya uğradı. Aldığı kurşunlardan omur release denilen Tanilli felç oldu. Server Tanilli 12 Mart darbesi sonrası üniversiteden uzaklaştırılmıştı. Uygarlık tarih kitabı nedeniyle yargılanan Tanilli beraat etmiş üniversiteye dönmüştü. Evet, bugünkü durumlar böyle. Tarihte bugün derken bir de şeyden bahsetmemiz lazım. Ee, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 6 Nisan'da öldürülen gazeteciler günü. Aslında bir basın açıklaması yaptı. Saad-i Marif takviminden de verdiğimiz bir şeydi. Hasan Tahsin'in öldürülmesi Türkiye'deki uzun bir zincirin gazetecilerin öldürülmesi zincirinin ilk halkalarından bir tanesi oluyor. 111 yıl önce bugün Galata Köprüsü üzerinde kurşunlanarak öldürülmesinden bahsetmiştik. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de bir basın açıklaması yapıyor ve günümüzde artık gazeteci öldürülmemesi sevindirici gibi gözükse de yaygın basında ve yerel basında hala haberleri yüzünden darp edilen meslektaşlarımız var. Öte yandan gazeteciler hakkında açılan davaların önü arkası kesilmiyor deniyor. 111 yıl içinde 66 gazetecinin kurşunlara, bombalara hedef olarak yaşamını yitirdiği belirtilmiş ve ayrıntılı bir açıklama yapıyorlar. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu meslektaşlarımıza çalıştıkları kurumlarda özellikle sahada görev yapan arkadaşların maske ve eldivensiz işe çıkmamalarını tavsiye eder. İşe çıkmadan önce gerekli koruyucu teşhizatı işverenden talep etmek en doğal hakkınızdır. Yaygın basında da yerel basında da çalışan tüm gazetecilere kolaylık ve sağlıklı günler diliyoruz diyorlar. 66 gazetecinin önüsü önün, e, anısı önünde de saygıyla eğiliyoruz diyorlar. Hasan Fehmi Bey'den başlayıp ki, e, çok sayıda ve insanın günümüzde son olarak İstanbul'da 15 Temmuz 2016'da Mustafa cambaza' kadar uzanan ondan bir öncesinde de Nuh Köklü'nün İstanbul'da 17 Şubat 2015'te öldürülmesine gelen bir liste var. 66 kişilik Nuh Köklü'nün de Açık Radyo'nun programcılarından biri olduğunu hatırlatmak isteriz bu vesileyle. İşte böyle bir durum var. Bir, e, bir de meteorolojiden Marmara ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısından bahsedelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'un Avrupa yakası Trakya ve Ege bölgesinde bugün kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. E, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu, Malatya haricinde Doğu Anadolu, Kırşehir, Yozgat ve Sıvas çevrelerinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyormuş. Ona da bir hazırlıklı olunması yolunda bilgi verildi. Evet, günümüzün haberlerine bakacak olursak hızlı bir şekilde geçelim. Bugün 6 Nisan pazartesi itibariyle saat 7.40 civarında Rakamlara bakılacak olursak, korona virüsünden, COVID-19'dan hayatını kaybetmiş olanlar, korona virüs dashboard'dan bakacak olursak, bir milyon buçuk milyona yaklaşmış vaziyette dünyada. Konfirma olan doğrulanmış vaka sayısı tam olarak 1 milyon 344.760'dı son baktığımızda ve toplamda hayatını kaybeden kişi sayısı ise 69.500'e yaklaşıyordu 69.464'tü ve yükselmekte. Dünyadaki ilk 10 içinde de işte Amerika Birleşik Devletleri başta gidiyor ve çok büyük bir sıçrama kaydetmesi yolun beklendiği yolunda uyarılar var. İspanya'da İt İtalya'yı da geçerek ikinci sıraya yerleşti. Orada da büyük bir yükseliş hala göze çarpmakta. İtalya üçüncü, Almanya dördüncü, Fransa beşinci, Çin altıncı. Altıncı sıraya kadar düştü Çin ve bazı yerlere Wuhan'da dahil olmak üzere bazı yerlerde ulaşımı açtı. İran yedi, Birleşik Krallık'ta hala yükseliyor ve... 8. sırada, Türkiye'de 9. sıradaki yerini aldı. Yükselişine devam ediyor. Yüzde, e, günden güne fark yani Türkiye'de 27 e, bin vaka oldu. Toplam açıklanan dün itibariyle ve %13, 0.9'luk bir artış var günden güne vaka sayısı olarak. E, e, şey olarak ise ölüm sayısı olarak 574'e yükseldi maalesef ve 14.5 buçuk gibi yüksek bir yüzde günden güne değişen yüzde oranı var. Arkasından da İsviçre geliyor. Genel haberlere bakılacak olursak olursa Boris Johnson hastaneye kaldırıldı korona, korona virüsü COVID yüzünden. Önemli bir gelişme bu. Birleşik Krallık Başbakanı kendisi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Sağlık Bakanı Pearl Harbor anı geldi diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, Amerikan vatandaşları önümüzdeki hafta içinde şimdiye kadar görülmemiş koronavirüsü ölümleri boydan boya, doğu yakasından batı yakasına kadar beklenecek diyor ve gelecek hafta bizim bu hafta yani Pearl Harbor Anımız olacak ya da başka bir benzetme istiyorsanız 11 Eylül günümüz olacak demiş Jerome Adams, Sağlık Bakanı. NBC. Zaten geçtiğimiz cuma günü de Trump yeni bir bütçe açıkladı. Sadece hastanelere yönelik 100 milyar dolarlık bir bütçe açıkladı. Belli ki orada da bir şey panik var. Üstelik ilginç bir şekilde... E, sağlık sigortası olmayan herkesin bu bütçeden yararlandırılacağını söylüyor bu Amerika'daki aslında hani e, özel sağlık sistemi var yani milyonlarca kişi aslında sağlık e, haklarına ulaşımdan e, uzaktalar dolayısıyla ilk kez sanırım böyle bir şey gerçekleştirilmiş oluyor çünkü bir felaketin gelmekte olduğunu herhalde artık kavramaya başladılar. Evet yani felaket artık kavranamayacak ya da uzaklaştırılabilecek gibi gözükmüyor. Çok önemli gelişmeler olmakta. Yani Boris Johnson'ın da kaygı verici hastaneye verildiği. Yani Amerika Birleşik Devletleri en sert ve en hüzünlü haftasına hazırlanıyor. Bizzat en yetkili sağlık bakanı konumundaki adamın. En büyük televizyon kanallarından birine yaptı açıklamadan... Jon, Adams, NBC News'un basın Meet the Press toplantısına vermiş. Bu arada ilaçlardan da e, bahsetmeye devam ediyor Donald Trump. Çok e, bir hidrofluorokloro neydi e, ilacın adını şimdi tam e, söyleyemedim birden biri ama e, önemli bir şeyden bahsediyor bir ilaçtan bahsediyor Donald Trump hidro hidroksiklorokin diye koronavirüse virüsüne karşı? Oysa yeterince bilimsel kanıtta yok bunun. Bu malariaya ısıtmaya karşı kullanılan bir şey. Covid-19'a karşı Bir de sanırım malzemesi o. İlacın ismi değil de. Evet, ana etken maddesi o. Evet ana etken maddesi o ve bunu e, yapın e, deneyin demesine rağmen hiçbir somut kanıt olmadığını da bizzat Fauci söylüyor çok ilginç e, Doktor Anthony Fauci de ülkenin en önde gelen enfeksiyonun hastalıklar uzmanı daha önce kendisinden sık sık bahsettik beyaz evde son yapılan e, briefingde de açıkça o da katılmış şeye, Sağlık Bakanı'nın görüşlerine ve çok berbat bir hafta olacak demiş. Yalnız başkan tünelin ucunda bir ışık olduğunu da söyledi diyorlar. Donald Trump böyle bir şey de söylemiş. Fakat Fauci başkanın söylediği bu hidro, hidroksiklorokin maddesinin etkili olacağına dair hiçbir belirti olmadığını da söylüyor. Tuhaf bir Evlisizlik durumu da orada devam ediyor. Onu da söyleyelim. Ve yani şeyden de bahsedelim. İtalya'da bayağı düşüş. iki haftadır en düşük seviyede olduğunu söylüyor. İlk Etiyopya ve Barbados adalarında da ilk virüsü ölümleri görülmüş. Pakistan'da ise çok tuhaf bir durum var. 20 binden fazla bir özel e, tarikatın e, tapınıcıları da on binlerce kişiyle beraber Lahor'da bir Mart'ta pandemiye rağmen bir şeye katılmışlar. Tebliğ-i tebliğ Cemaat adında şimdi yüz bine kadar insanı e, karantinaya alma peşindeler. E, ve e, İsveç'te özel üstü tedbirler alma yoluna gidiyormuş. Uzun süre farklı bir şey yapmadıktan sonra İsveç'in milyonda ölüm sayısı düşük sayılıyordu. Ama şimdi birdenbire yükselme kaygısları da başladı anlaşılan. Danimarka, Norveç ve Finlandiya'ya göre milyonda 37'ye çıkınca değiştireceğini söylemiş. Singapur'da da çok büyük bir endişe verici bir haber var son olarak da onu söyleyelim. Ülke 120 yeni, 120 yeni vakayı söyleyerek pazar günü cumartesi günü 75 iken %60'lık bir artışla 24 saat içinde toplam e, konfirma olmuş doğrulanmış sayıyı da 1309'a çıkarınca özel tedbirler almaya karar vermiş. Böyle bir gidişat var. Türkiye ile ilgili ise işte 73 kişi daha hayatını kaybetti. 3.135 yeni tanık kondu Toplam ölüm sayısı da 574'de. Vaka sayısı da 27.069'a yükseldi. Şimdi genel durum konusunda elimizde geçen hafta yapılan önemli bir iki tane önemli haber var. Türkiye'nin önde gelen uzmanları tarafından bir tanesi Profesör Doktor Ahmet Saltık. ...daha yapılmış bir e, mülakat var. Şimdi ondan kısacıl bir şey verelim. Karete e, kültür televizyonundan yapılmış bir e, kendisiyle... ...baka sayısının çok artabileceğinden ve yetince tedbir alınmadığından e, bahsediyor. Ona girebiliriz. Açık Gazete e, Sayın Alakkeli, dün Sayın Bakan'ın verdiği rakamlar... Türkiye'de e, bu akşamı henüz almadık 15.000'i geçen kayıt altına alınmış e, korona, e, korona, e, virüs hastalığı ve 300'e yaklaşan 277'de e, ölüm ne yazık ki. Ancak e, bunlar yine her zaman söylediğiniz gibi buzdağının altında e, kalan rakamlar gerçek rakamlar e, değil. Bugün de ben Türkiye'nin birçok yerinden e, değişik meslektaşlarımdan farklı kurumlarda çalışan sahada durumu ne olduğuna ilişkin e, bilgiler aldım. Gerek ben aradım, gerek onlar e, bana bilgiler verdiler. Sahada durum hiç masa üstünde olduğu gibi değil e, Sayın Arapkirli. Örneğin testi pozitif çıkan ya da kuşkulu olan ya da temaslı olan e, insanlarımız büyük ölçüde evlerine gönderiliyor. Kendilerine bir kağıt imzalatılıyor. Kendi kendini e, karantinaya alması, 14 gün yalıtması bağlamında. Fakat bu yürümüyor. Bunun pek çok örneğini sahadan görüyorum, e, öğreniyorum, duyuyorum. Ve dolaştır, dolayısıyla bulaştırıcılıkları devam ediyor. Böyle giderse Türkiye'nin bu enfeksiyon zincirini kırması çok zorlaşacak ve süre uzayacak. Üstelik e, Sayın Arapkirli salgın eğrisi yükseklerde iken süre uzarsa altında kalan alan teknik anlamda e, büyür. Altında kalan alanın büyümesi demek daha çok hasta daha çok ölüm demektir. E, halkın anlayacağı bir şekilde söylemek gerekirse. Dolayısıyla bu tablonun denetlenmesi e, zorunlu. Şimdi ne yapmak e, gerekir? Temel sorunlardan biri Türkiye'de bilim kurulunun aldığı kararlarla e, yukarıdaki siyasal otoritenin, te, e, siyasal tercihlerinin uyuşmayışı, örtüşmemesi. Bu çok ciddi bir sorun haline geldi Sayın Arapkirli. E, siyasal tercihler mi ağır e, basacak yoksa bilimin net ve kesin kararları, kuralları mı e, öne çıkacak? Acaba siyasal otoritenin tercihi kesin, net, anlaşılır, bilimsel zorunluluklar karşısında sınırlanmaz mı? Bilimsel e, gerçekler e, eğer şöyle, şöyle, şöyle yapılmalı deniyor ve siyasal otorite farklı bir yol izliyorsa siyasal tercihini e, kullanarak acaba burada o yetki, Hukuksal anlamda bağlı yetki, sınırlandırılmış bir yetki olmaz mı? Türkiye'nin e, hukuksal açıdan da bunları e, tartışması gerekiyor. Evet, Ahmet Hocam bu noktada şunu sormak istiyorum. Siyasal otoritenin tercihleri ve bilim e, dünyasının da çağrıları ya da e, siyasal otoritenin önüne sunduğu seçenekler ya da e, gerekliliklerden söz ederken uzun süredir çok sayıda e, çevreden e, bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin önemli bir tedbir olacağı önerisi var. Evet. E, bakın dün Sayın Bakan'a e, basın toplantısı sırasında son e, basın temsilcisi, basın çalışanı çok net bir soru sordu. E, bilim kurulu böyle bir önermede bulundu mu e, diye, e, ne diyorsunuz diye. Sayın Bakan zorlandı, biz biliyoruz bilim Kurulu kararlarını dedi. E, arkasından dolaylı bir biçimde böyle bir karar alınmadığını söyleyemedi veya dolaylı bir için böyle bir karar alındığını e, söyledi. Bu karar bilim kurulunda oy birliğiyle mi alındı, oy çokluğuyla mı alındı e, bilemiyorum. E, ancak eğer oy çokluğuna yakın ezici bir çoğunlukla bu yönde bir karar varsa e, ve tersi yönde bir bilimsel karar seçeneği de e, sunulamıyor ise yukarıdaki siyasal otoritenin bu kararla kendisini bağlı sayması e, gerekir. Çıkar Türkiye'ye açıklar. Bilim kurulumuz böyle bir karar vermiştir. Bu kararı uygulayacağız bedelini hep birlikte katlanacağız e, diye bunu uygulamazsanız az önce belirttiğim gibi e, test sayısını da görece olarak arttırdığınız için önümüzdeki 2 e, ve 4 haftalık iki, dört haftalık yani nisan ayı boyunca geçen süre içinde çok sayıda olgu bulmaya devam edeceksiniz çünkü test yapma karşısında e, e, ters, test yapma politikası bakımından geciktiniz en az 2-3 hafta 4 hafta gecikmeniz var bu gecikme sırasında halk içinde olgular birikti, büyük bir çoğunluğu tanı almadı, birbirine bulaştırdı. Peki bu ara, kapatı, bu ara kapatılabilir mi hocam? Bu açık kapatılabilir mi? Yani Sağlık Bakanı yeni ve çok miktarda test kitinin e, temin edildiğini ve kullanıma hazır edileceğini söyledi kısa bir sürede. Arayı kapatmak mümkün mü? Hayır, yitirilen e, döneme ilişkin bir telafi mümkün değil. Ancak ancak daha feci bir tablonun oluşması yani bu salgın eğrisinin daha büyük bir hızla zaten olabildiğince hızlı şu anda neredeyse X80 ile 70-80 derece açı yapıyor. Yani e, roket gibi dik neredeyse gidecek. Bunun daha uzun bir süre sürmesi e, belki hafifletilebilir ve bu yapılmalıdır. Dolayısıyla geçmişe dönük gecikmenin bedelini şu anda Türk toplumu ölerek ve hastalanarak ödüyor. Dolayısıyla siyasal otoritenin bir kez daha Türkiye'deki tek adam rejiminin bir kez daha takkesini önüne koyup düşünmesi lazım. İzlediği politikalar daha çok insanın ölümüne, daha çok insanın e, hastalanmasına ve uzayan salgın kontrolünün uzaması nedeniyle ekonominin daha da ağır çöküşüne yol açıyor. Vahim bir hata e, içinde siyasal otorite. Ne yazık ki tek adam rejimi içinde otoriteyi tartışamıyoruz. Meclisin çalışması gerekir, mutlaka ee, bu o gündemle özel olarak toplanması e, gerekir ve e, bir kez daha söyleyelim buradan e, artık benim e, beklediğim bir şey yok, korktuğum bir şey bir şey yok. 67 yaşında bir insanım, 40 küsür yıllık hekimim, hayatımı bu iş ve bu işlere vermiş bir insanım. Tekrar söylüyorum, bilim kurulunun önerileri mutlaka siyasal otorite tarafından yerine getirilmelidir. Bu kurul kararları açıklanmalıdır. Eğer e, siyasal otorite bu kararları yerine getirmeyecekse istifa etmelidir. Bu kaçıncı bilim kurulu kararıdır? Yukarıdan veto edilmektedir. Peki. Bir evet. veto, iki veto daha fazla olmaz. Mecliste bile bildiğiniz gibi veto etkisi bir kezdir. E, meclis ısrar eder, aynı yasayı çıkarırsa Cumhurbaşkanı ya yayınlar ya da e, istifa eder. Eğer e, e, siyasal otorite ısrarını sürdürecekse irrasyonel, e, e, akıl dışı, ısrarımı sürdürecekse bilim kurulunu istifaya çağırıyorum ben. Eğer e, böylesine radikal, köktenci ve zorunlu bilimsel olarak tartışmasız önerilerimiz dahi kabul görmeyecek, uygulanmayacaksa biz işlevsiziz, biz değersiziz, biz anlamsızız. Ey Peki. dünya ve Türk kamuoyu durum budur e, deyip bence bilim kurulu bir kenara e, çekilmeli. Peki hocam bundan daha net ifade edilemez herhalde. Çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Sağ olun. Evet bakın Ankara'da 34 meslektaşımız, 30'u hekim, 4'ü hemşire olmak üzere şu anda enfekte. O bakımdan iki cümle daha izin verin bana. Çok kısaca hemen toparlayalım. Çok kısaca. Bundan sonraki faturanın daha da ağırlaşmasını engellemek adına karantina önlemlerinin, sürveyans önlemlerinin, filyasyon önlemlerinin, izolasyon önlemlerinin tam bilimsel anlamlarıyla, bunlar hep birbirine karıştırılıyor, tam bilimsel anlamlarıyla uygulanması gerekir bir, ve iki uzatmadan e, bitireyim. Türk Sağlık Sistemi'nin olağanüstü bir lojistik destekle var olan kapasitesinin askeri kurumlarda dahil olmak üzere artırılması ve önümüzdeki haftalarda daha da yükseleceği çok açık belirgin olan hasta sayısı karşısında bir e, kapasite yaratmamız zorunlu ölümleri ve hastalıkları daha da azaltmak için. Peki hocam Ya da çok... daha çok artışlarını engellemek için. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde de Zafer Arapkirli'yle akşam haberleri bülteninde e, artan vaka sayılarından ne anlamalıyız e, başlığıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı üyesi Profesör Doktor Ahmet Saltıkla konuşuldu ve çok net olarak yeterince tedbir alınması da gecikme olduğunu ve daha fazla bilim kurulunun görüşlerinin dinlenmesi dinlenmemesi halinde daha da vehamet kazanacağını net bir dille söyledi. Aynı şeyi aslında bir başka önemli uzman da bilim akademisi, Türkiye Bilim Akademisi Başkanı Profesör Doktor Ali Alpar, Alpar da söylemiş bulunuyor. Onda Sedat Ergin'in Hürriyet Gazetesi'ndeki yazısından okumak mümkün. Ve korona virüsüyle mücadelede başarı sağlayabilmek bu salgının bulaşma ağına sert bir müdahalede bulunarak bu ağa kırmaktan geçiyor diyor. Ve salgın bulaşma ağı nasıl kırılır başlığıyla kaleme aldığı kendi medya şeyinde sitesinde verdiği şeyde Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi olan Ali Alpar da ee, pek çok ödülü de var. Ee, bunun e, Bu hızla devam ederse Nisan ayı ortasında kayıp sayısı 8.864'e çıkabilir diye net bir hesap yapmış. Ben de o hesabı biraz daha götürerek o takdirde dünyada da e, 6. sıraya yükselebileceğini e, tespit etmek mümkündür diye Düşünüyorum. Oldukça önemli iki açıklama var. Bu arada da salgına karşı başkanlık seçimlerini yapmaktan geri adım atmayan Yargıtay'da iki üyede de koronavirüsünün tespit edildiği koronavirüsünün te testinin pozitif çıkan üyenin seçimde oy kullanıp toplu fotoğraf çekimine de katıldığı öğrenilmiş. Bu da kaygıları artırıyor. Hastaneye yatırılmış durumda. Ayrıca Bilim kurulu Halkı... üyesinin üyeleri arasından da bir tane e, pozitif evet. çıkan vaka var. Evet gayet kaygı verici gelişmeler var ve yeterince tedbir alınmadığı konusunda çok yüksek e, gittikçe yükselen seslere rastlıyoruz. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy Kadın Kuruları yönetiminden Ayşe Kaya'nın da koronavirüsü COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirilmiş. Eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Barış arkadaş duyurmuş bunu. Yani bir de Türkiye'nin en önemli meselesi e, burada e, Batman, e, M tipi cezaevinde tutukluların bir koğuşu ateşe verdiği haberi var. Cumartesi gündem ve Batman'da 439 tutuklunun Diyarbakır'a sevk edildiği, nisyan başlatarak koğuşları ateşe vermeleri üzerinde. Yani bir e, siyasi mahkumların da bugün başlayacak olan ve bu hafta mecliste bir ciddi söyleşi şey daha doğrusu bir oylama gerçekleşecek ve Türkiye tarihinin de önemli anlarından birisi olacağını söyleyebiliriz. Yani siyasi mahkumlar, gazeteciler hapiste kalacak görüşüm bile neredeyse görüşmelerin bile, görüş yapılmasının bile imkansız hale geldiği günlerde öyle mi diye yazmış Murat Sabuncu da T24'te. Türkiye bu hafta mecliste bir hukuk Vicdan testinden geçecek diyor. Son derece kritik bir döneme girmiş olduğumuzu söyleyebiliriz. Gökçer Tahincioğlu da bu konuyu en yakından takip edenlerden biri adalet meselesini. Ee, gene T24'te yazdığı yazıda. göz yaşına sığmayanlar, affedilen suçlular ve affetmeyecekler başlıklı yazısında. 288 gün aç kalarak ölen bir insanın yaşama dönmesi sağlanamadı bunu sağlayamadık budur asıl yaşamak utancı hayatta kalmak için uğraşmaktan rahatsızlık duymak böyle zamanlarda vur insanın yüzüne ediyor ve yani asıl virüsün ne olduğu netleşiyor zamanla ve yapmadıklarımızın verdiği huzursuzluk karanlık bir iç sıkıntısına dönüşüp kalıcı hale geliyor gün geçtikçe diyor bunları takip etmeye devam edeceğiz. açık kastı Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur merhabalar. Günaydın merhaba Günaydın. Günaydın. Yani, evet oldukça iç karartıcı bir pek çok e, gelişme hem dünyadan hem de Türkiye'den var. Neyle başlıyoruz bugün? Biraz daha içinizi karartayım mı? E, Lancet, Lancet Global Health ve Lancet Public Health iki dergi e, iki dergide de paralel bir yazı çıktı. iki yazı çıktı. E, neden e, Covid-19'un dünyada dağılımının e, adaletsiz biçimde olduğuna dair bir yazı? Toparlamışlar. E, örneğin Güney Afrika'da Afrika'nın güneyinde bulunan ülkelerde 15 milyondan fazla insanın gece konularda yaşandığını ve bunların %25'inin HIV AIDS ile birlikte yaşadıklarını ve bu kesimin COVID'e çok duyarlı olduğunu söylüyorlar bu raporda. Bunun dışında ilginç bir nokta var. UNICEF'in bir raporu yine bu yazılarda yer veriliyor. 23 Mart itibariyle Latin Amerika ve Karayipler'de 154 milyon öğrenci varmış. Bunların e, okulları kapatılmış. Yani okulu kapatıldığı için e, okula gitmeyen 154 milyon öğrenci. Bu öğrenciler e, içinde 85 milyon öğrenci okulda dağıtılan yemeklerden yararlanırmış beslenmeleri için. Ve okullar kapatıldığı için e, bunların beslenmesinde çok ciddi sorunlar çıkacağı çünkü ailelerin çocuklarını besleme olanağını bulamadıklarını ya da alışmadıklarını hani okuldan çocukların iyi piçtiklerini söylüyorlar. Ee, tabii bu e, eşitsizlik e, bizim ülkemizde de görülüyor. E, örneğin e, Türkiye'de e, hani çalışan işçiler 20 yaşın altındakiler işe e, dışarıya çıkmasından da sonra birdenbire hemen karar değiştirildi ve e, 20 yaşının altında kamu çalışanları özel sektör ya da Mevsimlik tarım işçilerinin sokağa çıkma yasağından muaf tutulduğu söylendi. Hani e, sizler e, enfekte olabilirsiniz ama devam edin gibi bir karar bu ilginç. E, tabii sadece Türkiye'de ya da Latin Amerika'da değil e, bakıyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde e, e, sokağa çıkma yasağının %10'u e, zengin kesimin e, toplumun %10'unu oluşturan kesim buna tamamen uyuyor. Ama yoksullar bu eve kapanma işini e, gerçekleştiremiyorlar. Böyle bir eşitsizliği de beraberinde getirdi ya da çok çarpıcı bir şekilde e, insanların gözünün içine sokuyor bu Covid-19. E, tabii iki tane ilginç biraz paramedikal haber vermek istiyorum. Bir tanesi Fransa'dan. Fransa'da Bakalorya sınavları iptal edildi bu sene. Bakalorya dediğimiz hmm. hani lise bitirme dönemin e, ülkemizde de olgunluk sınavı diye e, adı geçermiş. Yani yeni öğrendim. Bu bakalorya sınavları hani liseyi bitirmenin dışında asıl üniversiteye girme e, hakkı kazanma sınavları. 60, Mayıs 68 döneminden beri ilk kez e, bakalorya sınavları yapılmıyormuş Fransa'da. Ben bir de tabii, şimdi onu soracaktım. Yani ben birdenbire 68'i hatırladım siz böyle deyince. Evet. evet. Bir de tabi dün akşam çok kısa da olsa İngiltere'de kraliçenin 68 yılda 5. kez COVID ile ilgili ulusuna seslendiğini durduk izledik. Şimdi bir takım böyle demeçlere baktığımız zaman İspanya Dışişleri Bakanı Araşan Gonzales Laya Çin'den alına ve Türkiye üzerinden İspanya'ya ulaşması gereken solunum cihazları ve bir takım araç gereçlerin Türkiye'de bloke olduğunu, bunu e, ama çözdüklerine dışişleri bakanları arasındaki konuşmayla bunu açıkladı. İlginç bir politik gelişmeydi. Bir de e, Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı, e, Avrupa ülkeleri arasında dayanışmanın ancak bu Covid'le mücadelede başarının yolu olduğunu söyledi. Bunları söylerken NİDE'de de Ulukışla Kuşlu İlçe Belediye Başkanı Ali Uğurlu da büyük kaplarda tütsü yakıyor beldesini Covid'den korumak için. Bu da bize özgü bir nokta. Şimdi klorokinle ilgili bir bilgi var. Yani Türkiye'de de yerel klorokin üretiminin olduğu ve Sağlık Bakanlığı bedelsiz olarak bunların bu ilacın verilebileceği bildiğiniz evet, gibi bu ilaç... ilaç firması Abdübrahim'in adı geçiyor evet. açıklama yapıldı çeşitli kaynaklar Euro News özellikle ayrıntılı bir haber yaptı bununla ilgili olarak. Evet önemli bir gelişme yalnız hemen şunu belirteyim bu ilaçla ilgili bu sabah çıkan bir Ajans France, France Press'in bir haberi var. Üç tane ölüm bildirildi. Klorokin bu hani, klasik bir tedavi protokolü oluyor neredeyse. klorokin azitromisin ikilisi. Bu iki yağ madde isimleri bunlar olan iki ilaç. Bunlardan üç tane kalp yetmezliği yani kardiyolojik sorunlar nedeniyle kaybedilen üç olgudan bahsediliyor. Bunu şunun için söylüyorum. Özellikle Fransa'da ve Türkiye'de de böyle bir ilim var. Hani bu ilacın bu maddenin ve olumlu sonuçlar verdiğini öğrenen insanlar hani bir kutu iki kutu kenarında bulunsun diye alıyorlar. Ve hekim kontrolü olmaksızın e, kullanmak istiyorlar. Bunun çok sakıncalı olduğu özellikle koruyucu yani profilaktik olarak henüz hastalık belirtisi ortaya çıkmadan kullanımının bu tip sakıncaları var. Ve e, buna çok dikkat etmek lazım. E, klorokin, e, hidroksik klorokin böyle ezbere kullanılacak bir şey değil herhalde. Evet bu konuda yararlı olduğu koronavirüsüne karşı yararlı olduğu konusunda da bizzat e, Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek yetkililerinden de e, şey geldi gene e, Anthony Fauci e, bunun hiçbir kanıtı yoktur bu malariaya karşı kullanılan ilacın. Evet bir etkisi yoktur dedi. Ben bir de şeyi de sormak istiyorum. Avustralyalı bilim insanları da parazit öldürücü tablet. Ivermectin'in evet. koronavirüsü 48 saatte yok ettiğine dair de bir Haber çıktı. Bunu da T24'te gördük. Bu nedir acaba? Ee, bakın COVID-19 tedavisinde yeni bir molekül bulunmadı henüz. Ve yeni bir molekülün tedavi aracının bulunana kadar biz farklı enfeksiyonlarda, bunlar parazit ya da virüs enfeksiyonları olabilir. Bunlarda kullanılan, örneğin Ebola'da, örneğin HIV'de örneğin işte sıtmada ya da çeşitli parazit enfeksiyonlarında kullanılan ilaçların Farklı ekiplerce, gruplarca kullanıldığını biliyoruz. Ee, aynı e, Didier Raoult, Fransa'da, Marsilya'da bu kloro hidroksiklorokin e, tedavide yararlıdır diyen ilk Fransız ekibi. Daha önce de belirtmiştim yaptıkları iki yayın var ve bu yayınlarda herhangi bir kontrol grubu yok. Yani e, o, normal koşullarda olsa hani yayına bile kabul edilmeyecek iki makale ama şu anda herhalde denize düşen yılana sarılır misali insanlar... Ee, hani bir ümittir diye e, birazcık iyi geldi de, dendiğinde o ilacı kullanıyorlar. Avustralyadaki bu e, antiparazit ilacı e, vermek de aynı e, kategoride e, herhalde isimlendirilebilir. Minik bir, benim de minik bir sorum var ama eğer e, mümkünse bu şimdi e, bir Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu getirdi biliyorsunuz. Ve sokaklara çıktığımızda siyah maskelerden de e, görüyoruz. Bunlara yıkanabilir maskeler e, deniyorlar. Nano maske diyen de var. B Fakat bunların e, ne kadar hani sağlıklı olduğu bir tartışma konusu. Sizin bu konuda bir açıklamanız olabilir mi? Yani bir kere bu maske konusunda hani çelişkili e, görüşler ileri sürüldü e, diye e, bilim insanlarının eleştirildiğini görüyoruz. Aslında çelişki yok. Başından beri bu e, korona günleri programını hep e, dillendirmeye çalıştığım bir özelliği var bu salgının. Evet. Yeni bir virüs bu ve bazı şeyleri yeni öğreniyoruz. Klasik olarak biz solunum yolu enfeksiyonlarında sağlıklı bireylerin maske kullanmasının hiçbir yararı olmadığı hatta uygun kullanılmadığı zaman zararlı olduğunu söylemiştik. Dünya Sağlık Örgütü de söylüyordu, ben de programlarda bunu dillendirmeye çalışmıştım. Ama geçen süre zarfında o kadar fazla e, asemptomatik yani belirtisi olmayan olgu ortaya çıktı ki ve bunların esas toplumda virüsü yaydıkları saptandı ki o zaman e, Dünya Sağlık Örgütü de kararını değiştirdi ve hepimiz bugün evet başta gerek yok derken artık sağlıklı bireylerin de kısmen de olsa bir koruyuculuğu varsa eğer e, maske kullanması yararlı olur diyoruz. Ancak maske ülkemizde e, kötü kullanılmakta. E, kullanırken bazı e, ilkelere, uygulamalara dikkat etmek lazım. Hani maskeyi çıkarıp takmak, e, elinizden e, maskeye temas etmek, e, cebinize koyup bir saat sonra ya da ertesi gün aynı maskeyi kullanmak bunlar e, virüsü almanızı durdurmaz, kolaylaştırır. E, bu nedenle maske kullanımına dikkat etmek lazım. O siyah dediğiniz maskeler ee, onların özelliklerini doğrusu isterseniz bilmiyorum. Hani yıkanıp tekrar kullanıyor e, deniyor. Bu e, bir e, Türkiye özgü bir e, uygulama olabilir. E, doğrusu isterseniz bu konuda Alo. Evet. Bir e, kesintili e, sona gelirken e, Selim Badırla e, galiba bağlantıda bir kopukluk oldu. Evet e, biz de esas itibariyle şeyleri sorduk e, kendisine. Bu son e, zamanlarda özellikle... Sanılacağı... E, Alo. Alo. Ha, bir ke kesinti oldu duyabiliyor musunuz? Evet duyuyorum efendim. E, Afrika'daki kanser tedavi merkezlerinin e, COVID için ayrıldığını ve e, süratle bu merkezlerin e, tamamen COVID'e... E, ayrılacağı belirtiliyor. Önemli bir yazı bana kalırsa Lancet Public Health'da yayınlanmış Jude Byham ve arkadaşları ilginç bir noktaya değinmişler. Okullar kapatılınca bu COVID'in yayılımını kesmek, durdurmak mümkün diye bir teori vardı. Bütün ülkeler hemen hemen Türkiye'de dahil bunu uyguladılar. Ama kendileri Amerika'da Amerika Beşikliği Devletleri'nde bir inceleme yapmışlar ve diyorlar ki sağlık çalışanlarının %28.8'inin çocuğu okula gidiyor. Bu okullar kapanınca bunların bir kısmı çocuklarına bakmak için evde kalıyorlar ve sağlık hizmetleri dolaylı yoldan aksıyor. Yani %15 oranında sağlık hizmetlerinde bir aksama yavaşlanma oluyor ve mortalite yani ölüm oranları bu tip bu nedene bağlı olarak %2'den %2.35'e çıkıyor dediğinde ilginç bir nokta. Bir diğer İtalya'nın saptadığı ve Lancet Health Policy isimli dergide Andrea Rimuzzi ve arkadaşları 1-11 Mart arasında 10 günlük bir sürede İtalya'daki yoğun bakım ünitelerinde %9 ile 11 ortalama %10 oranında aktif enfekte birey olduğunu yani İtalya'da yoğun bakım üniteleri yetmiyor yetersiz kalıyor deniyor aslında %90'ı gereksiz kullanılmış böyle bir saptamaları var. Ee, tabii özellikle gün geçtikçe e, sağlık çalışanlarının Covid'le ilişkisi ve onların korunması gerektiğine ait yazılar yoğun bir şekilde çıkmaya başladı. Şu, geçen haftanın sonundan itibaren British Medical Journal'da Zarir Utfadya ve arkadaşları e, acaba biz bizi koruyu, koruyacak olan hekimleri nasıl koruruz diye e, birçok ülkede hani, testleri öncelikli olarak e, sağlık çalışanlarına mı uygulamalıyız sorusu ortaya atılıyor. Son bir noktada aynı konuya hafta sonu Türk Toraks Derneği Başkanı da ya da üyesi de dernek yönetiminin Prof. Yorgancıoğlu da belirtti. Özellikle solunum yolu infeksiyonu olduğu için hep akla, akciğer ve solunum yolları hastalıkları gelmekte. Astım ve koa hastalarının mevcut kullandıkları tedavilere kesinlikle ara verilmemesi gerektiği ee, ve bunun e, olumsuz sonuçlar verici sadece Türk Toraks Derneği değil yine Lancet Respiratory Medicine'de çıkan David Halpin ve arkadaşlarının makalesinde de ısrarla altı çizilerek vurgulanmakta. Ee, son haberler e, benden bu haftanın ilk programında bu kadar. Bir de e, biraz içinize açayım. Sabah baş yazarlarından sayın Mehmet Ballas ABD, İtalya, İspanya'ya bakınca Türkiye'nin kıymetini bir kez daha anlıyorum demiş. Kendisi çok başarılı bulmuş Türkiye'de yapılanları. Evet, e, yalnız e, biz de Sabah'lin gerek e, şeyden e, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden evet. e, halk sağlığı hocasının çok doğru, çok ha, güzel bir açıklama ediyor. Ahmet değil? Saltın e, evet. söylediklerini hemen arkasından da Ali e, Alpar'ın da bilim Akademisi Başkanı'nın çok ciddiye alınması gerektiğini düşündüğüm yani bu yasak olmazsa ciddi sokağa çıkma yasağını zorununu görüyor. Bu yasak olmazsa salgın şimdiye kadar ki katlanma hızıyla devam edebilir diye e, uyarılarda bulunmuştu. Ben ama tabii şeyi takip etmeye devam ediyorum. Dominik'te gayet iyi devam ediyor yarışmalar. Evet ha, nasıldı ben sorunu <gülüyor> Çok iyi durdum. hiç hiç yok. Bir sorun, yok aman, hiç aman, sorun, sorun yok ama ama Hiç sorun yok. Bitirmek için bir şey ilave edebilir miyim? Bu Ahmet Hoca'nın Ahmet Sağlıklısı'nın Ankara'dan demecine çok katılıyorum. Bakın şöyle düşünelim. Bizim her akşam Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarından öğrendiğimiz bugün saptanan hasta ya da kaybedilen hasta sayısı dediğimiz rakamlar test yapılan ve testte pozitif sonuç olan vakalar. Bir sürü hastalanan ya da kaybedilen olgu var. Bunlarda ya testler negatif sonuç çıkıyor veriyor ya da test yapılmamış oluyor. Onun için... O gördüğümüz rakamlar aslında buzdağının suyun üzerinde kalan kısmı. Çok net bilinen bir durum. Bugünlük burada evet. durulur isterseniz. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. İyi yayınlar, iyi haftalar efendim. Sağ olun. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşü sağ olun. Selim Badur'la korona günleri. Evet bir de şeyden de bahsetmemiz lazım herhalde saat 10 ve on buçuk arasındaki zamanı kullanarak tekrar dönebiliriz. Bu hapishane sektörünün fevkalade ciddi bir yani buna hapishane sektörü demek de doğru değil. Hapiste yatan insanların hem görüşün giderek zorlaştığı neredeyse imkansız hale geldiği hem de giderek tepkilerin de büyüdüğü tehlikenin ve korkunun da büyüdüğü yerde. Ee, gene de oldukça eşitsiz bir çıkacak e, şeyden bahsediliyor e, af gibi bir durumdan infaz yasasından bahsediliyor ona tekrar döneceğiz ama bu arada 20 yaş altının sokağa çıkmasıyla ilgili bazı şeyler var 20 yaş altı sokağa çıkma yasağından işçilerin muaf tutulması gibi haberler var ne diyorsun Özdeş eee bu İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler platformu tam Cumhurbaşkanı konuştuktan sonra bir açıklama yapmıştı aslında. Diyorlardı ki 4 milyon işçi var 20 yaş altında Türkiye'de. Yani bu çok ciddi bir rakam bu arada. Bunların ciddi bir kısmı da 18 yaş altı aslında hani illegal e, ve bu, dolayısıyla 18 yaş altındakilerse resmi değil. Hani resmi olarak çalışmıyor gözükenler ama çoğunlukla yoksulluktan dolayı e, çalışmak zorunda kalan çocuklar e, bunlar şimdi hemen tabi hükümet şey kararı almış İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayarak kamu çalışan 18-20 yaş arası bu arada 18 yaş altı gene yasak ama 18-20 yaş arası kamu ve özel sektörde çalışanlar ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasasında muaf tutulacakmış evet, yani ama bir gene bir şey yok yönetimde. yani bu yasada bir ücret veya bir maddi destek yurttaşları yönelik yani Trump yönetimi bile bir defaya mahsus olmak üzere yıllık geliri 75 bin doların altında olanları 1200 dolar destek veriyor İşsizlere ise 600 dolarlık bir destek veriyor haftalık olarak hem de yani Trump yönetimi gibi yani radikal bir neoliberal hükümetin yaptıkları bunlar Türkiye'de gene bunlar yok dolayısıyla işe gidemeyen zaten çalışmak zorunlu olması bile baş başına sorun olan bu şeylerin çocuklarının ne olacağı şu anda bir Soru işareti aslında. Evet yani Cumhurbaşkanı e, Sayın Erdoğan yaptığı açıklamada ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerinde uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı içinde getirmektir diyor. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlular da tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına, karantina altına alma durumundayız. Yani 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok demişti. Bunun izahı da çok zor aslında. Yani 20 yaş altı sokağa çıkma yasağından işçilerin muaf tutulması gibi, senin de söylediğin gibi yani çalışan gençlere ve çocuklara koşulsuz İşsizlik maaşı bağlanması gibi tedbirler alınmadan bu son derece sakıncalı sonuçlar doğurabilir gibi geliyor insana değil mi? Evet. Mantıksal olarak düşünüldüğü evet. zaman ya. Yani. Bir de Ömer Bey şey dikkat ettiniz mi? Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında ilginç bir ayrıntı vardı. Dedi ki 30 büyük şehirde e, şehirler arası trafiği de yasaklıyorum. Bir tane daha ama şehir var Zonguldak. Akciğer hastalıklarının sık görülmesi sebebiyle Zonguldak'ta da aynı şeyler uygulanmış. Yani Zonguldak'ta da bunun sebebi maden, kömür madeni yani aslında küresel ısınmayın en büyük nedenlerinden bir tanesi ve buralarda başka alternatif olmadığı için insanların hala kömür madenlerinde çalışıyor olması. Dolayısıyla bir itiraf da gelmiş devletten akciğer rahatsızlıklarının en fazla olmasından dolayı Zonguldak'ın. Evet dolaylı olarak çok önemli ben mantıken de izah edilmesinde bayağı zorluklar olduğu düşüncesindeyim bu 20 yaş altı şeyinin tıpkı 65 yaş üstü gibi yani yaş kademelendirilmesinin dünyada benzerinin pek olduğunu düşünmüyorum. Ben Bir de şey açıklamasını senden rica edeyim özellikle peki Özdeş şimdi soru geliyor günün sorusu e, kıtalar arası seyahatte kısıtlanmış oluyor mu sence? yani kıtalar arasında bazı uçuşlar falan yasaklandı. Onları biliyoruz. Hatta şimdi Japonya'ya direkt uçuşlar da yasaklanmış. Britanya'dan yeni bir haber geldi bugünün haberiydi. Peki İstanbul şehrinde Avrupa ve Ankara şey Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki trafik nasıl sence? Kesiliyor mu? İlginç. Eee Bildiğim kadarıyla sadece teker teker ülkelere e, şey vardı yasak vardı Batı ülkelerine özellikle diğerlerinin durumunda bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk vakaların ilginç bir şekilde hiç şeyden bahsetmedi. E, bu ne şeydi ne demek e, gidenler? E, umre. Umreye gidenlerden hiç bahsetmedi. İlk vakaların hepsi Batı'dan gelenlerden çıkmıştır. Bu düşündürücüdür e, diye bir açıklamada bulundu Cuma akşamı. Halbuki on binlerce kişiden bahsediyoruz. Değil e, hiç mi? hiç bundan bahsetmedi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki, ben de şimdi şu anda karşımda pencereden bakıyorum ve saniyede yaklaşık iki araç geçiyor Avrupa ile Asya arasındaki. En az iki araç geçtiğini şu anda tespit edebiliyorum. Kamusal e, ulaşım araçları da. Bu nasıl iş? Bu, bu arabaları ve şeyleri kullananlar kamyonları, otobüsleri vesaireyi kullananlar peki o 20 yaş altı mıdır sence? Gıda var mıdır onlar. hiç? Hı? Hepsi gıdadır onların gıda desteği. Yani çok ilginç bir durum var. Bir yandan yani Türkiye'de son derece önemli iki şey var. Birisi hapishanelerin durumu, bir tanesi de bu eve eve kapatılma durumlarında kısıtlamaların ne olduğunda büyük bir belirsizlik var ve dünya Türkiye'nin önde gelen ee, sağlık e, insanları da bundan e, biraz önce işte birkaç defa da e, tekrar ettiğimiz gibi Ahmet saltın söylediği e, gibi çok yetersiz tedbirler. Bir de Ali Alpar'ın e, belirttiği gibi bu tedbirlerin alınmaması halinde Türkiye'nin. Ben bir hesap da e, kendime göre bu, bu günlerdir takip etmeye çalışıyoruz ya kendime göre bir hesap yaptım. Ali Alpar'ın dediklerini bilim Akademisi Başkanı Profesör Doktor Ali Apar'ın söyledikleri zorysa e, ki ona inanıyorum. Çünkü çizimleri de vermişin Bulaşı şey üzerine müthiş ilginç çarpıcı grafikleri de koymuş kendisi. E, bu e, yasaklanma olmadığı takdirde salgının şimdiye kadar ki katlanma hızıyla devam edebilir demesi ürkütücü. Çünkü Türkiye dünyada en yüksek artanlardan bir tanesi günden güne artışı. Ee, o zaman benim hesabıma göre dünya altıcılığına kadar çıkabilir Türkiye'nin durumu. Bu da kaygı verici bir gelişme olmaya devam ediyor. İkincisi de tabii kesinlikle bir kez daha söylüyorum hapishanelerin durumu. Hevkalade kaygı verici olmaya bütün şartların daha önceki yapılan açıklamalarda da net olarak Belirtildiği gibi e, hapishanelerde de çok tedbir bakımından büyük sıkıntılar var. Hatta bu şehirlerde yasaklardan sonra peki mesela e, Diyarbakır'da olan evi Diyarbakır'da olan ve Edirne'deki e, ziyarete Edirne'ye gidilen her hafta yapılan bin, bin küsür kilometrelik yol Gidiş geliş 2000 kilometre. Peki bu nasıl yapılacak şeyler arası yasaklanmada olunca görüşler mesela Selahattin Demirtaş'ın durumunu da düşünüyordum. Bu soruların hepsini defalarca sormak durumundayız herhalde. Peki şimdi bir ara verelim. Açık Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Herkese iyi yayınlar. Merhaba. Teşekkür ederiz size de. Bugün öncelikle bu infaz yasası adı verilen kanun değişikliği mecliste bu hafta görüşülecek. Ondan e, bahsederek başlayalım isterseniz. Tabi e, yani bu infaz yasası dediğimiz hapishanelerdeki e, tutuklu ve mahkumların virüs e, nedeniyle e, bir düzenleme getirilmek istendi. E, buna ilişkin bir infaz yasası e, değişikliğine gidildi. Bu da Adalet Komisyonu'nda geçtiğimiz hafta e, görüşüldü ve genel kurula iniyor. 18 saat süren bir görüşme sonucunda yüze yakın önerge verildi. Sadece AKP'lerin verdiği 5 önerge kabul edildi. Bu haliyle aslında koronavirüs sebebiyle bir düzenleme yapmanın ötesine çıkıyor. Belirli suçlara bir af getirildiğini anlıyoruz. Şimdi sonuçta koronavirüsün bütün dünyada muazzam etkin ama belirli alanlarda korunmaya muhtaç alanlar bunlar hapishaneler yani onların bir savunma sistemi yok tutuklu ve yükümlüler bunlara ilişkinde...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 Kesinti oldu. Açık radyoda, açık gazetede ve Billy Withers'dan geçenlerde hayatını 81 yaşında kaybetmiş olan önemli Amerikan şarkıcısı Billy Withers'dan Lovely Day adlı şarkıyı dinlemekteydik. Şimdi tekrar Ali Bilge ile dönüyoruz. Bir internet kesintisi oldu. Bunun için de özür dileriz. Aha. Evet Ali Bey. Nerede e, kestiğimi bilmiyorum. Ben tam gaz konuşmaya devam ettim çünkü. Sonra evet yani şunu orada. ben de e, şimdi o zaman toparlamak için yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gö görüşülen infaz paketiyle diyor e, Gökçer Tahincioğlu ayrıntılı bir yazı yazmıştı T24'te yüzleşme köşesinde. Can alanlar, tekmeyle Ali İsmail Korkmaz'ı öldürenler Gaz fişekleriyle çocuk vuranlar Kadınları çocukları gasp edenler Hırsızlar arsızlar serbest kalacak Ve maaşlı gizli tanık ifadeleriyle cezaevine konulanlar Hayatlarında görmedikleri kişilerce suçlanan Yapmadıkları eylemlerle ceza alanlarsa içeride kalacaklar Sadece içeride kalmayacaklar Hazırlanan pakete göre daha çok disiplin cezası alacaklar daha az kişiyle telefonda görüşecekler, daha çok hücreye atılacaklar diyor. Ve sonuç olarak da şiddetin yanından geçmemiş, inancını dillendirmiş, düşüncesini açıklamış, gizli tanık ifadesiyle olsa olsa denilerek bolca hamaset yapılarak yıllardır içeride tutulan binlerce insan var. Bir teki bile bu paketten yararlanamayacak, örgüt üyesi olmadığı net biçimde kabul edilenler bile terörle mücadele yasasından mahkum oldukları için sırf o sebeple kapsam dışı bırakılacak diye pek çok vahim örnekten bahseden ayrıntılı bir yazısı var T24'te Gökçer Tayıncıoğlu'nun. Ne diyorsunuz? Şimdi e, nerede kaldığımı bilmiyorum ama bu, bu konu e, Türkiye'de koronavirüsle bağlantılı olmaktan koparılarak ele alınıyor bu düzenleme. E, dünyadaki uygulamaları da sınırlı olduğunu e, söylemiştim ama e, hapishaneler, e, cezaevi ve tutuk evleri e, son derece bu tür salgınlarda hassasiyetle bakılması gereken yerler ve Türkiye'de zaten insanlar iki katı insan on kişilik koğuşta 30 kişinin kaldığı merdiven altında mahkumların tutukluların yattığı bir hapishane sisteminden hareket ediyoruz ve buradaki hijyen koşulları, beslenme koşulları raporlara girmiş durumda. Burada ve Türkiye'de şu anda bir bilgi eksikliğimizde sınırlı ölçüde bilgilerimiz var. O da vakkalar ortaya çıkınca ceza ve tutuk evlerindeki Koronavirüs e, rakamlarını bilmiyoruz. E, kaç tane yakalanan hasta var, pozitif var, buralarda testler uygulanıyor mu ki hassas bölgeler, e, kaç tane e, kişi yakalandı geçenlerde. Mesela HDP'li bir e, hükümlünün ki belediye başkanı, onunla ilgili bir haberin dışında, birkaç tane haber dışında ceza ve tutuk evlerindeki durumu bilmiyoruz. Buna rağmen burada bir ayrımcılık yapılıyor. Bu ayrımcılık fikir suçları yani aslında hapishanede olmaması gereken Osman Kafala Selahattin Demirtaş gibi e, gazeteci Ahmet Altanlar, arkadaşlarımın isimlerinin hepsini zikredemiyorum e, fikir ve düşünce suçlarından dolayı içeride bunlar insanlar içeride olmaması gereken insanlara da uygulanmadan bu düzenleme çıkıyor. 18 saat süren görüşmelerde. Aslında e, Gökçer'in söylediği kapsam içerisindeki suçlar e, dışarı e, ama fikir ve düşünce suçtu diye kapsam dahilinde olanlar içeride kalmaya devam ediyor. Adeta bu bir <gülüyor> e, çıkaramadıkları, daha önce işte bazı mafya diklerlerinin üzerinde durulmuştu malum haliniz. onun gibi insanlara ve uyuşturucudan, tecavüzden, e, içeride bulunan insanlara bir e, af düzenlemesi haline dönmüş oluyor. Yani bir koronavirüs nedeniyle yapılan bir düzenleme e, değil bir af. Nitekim bu, bu da e, partilerin e, o gece 18 saat süren Adalet Komisyonu'nda e, ki görüşmelere yansıdı. Ve bu anlamda aslında bir diğer unsur da üzerinde durulması gereken e, tümüyle bu e, düzenleme e, siyasi partiler, BSTK'lar, barolar e, dahil edilerek yani sivil toplum örgütleri dahil edilmedi, taraflı dahil edilmedi. Dolayısıyla yapılan bir iyileştirme, daha çok yani bir infaz gerçekleştirme haline dönmüş bulunuyor. E, bu bağlamda beni duyuyorsunuz değil mi? Evet evet. Ha tamam o zaman. Yani demin de böyle gitti. Evet evet. <gülüyor> e, bu bir tür aksamalar olacak anladığım kadarıyla yeni sistemimizde. Şimdi burada bir diğer unsur da şu. E, şimdi zaten e, tutuklu yargılama denilen dünyada e, en büyük e, böyle abuk bir sistemimiz var. E, bu bunun da yani e, Türkiye özgü insanların bir cebir ve şiddet içermiyor. Devlete karşı suç diye bir kapsam genişletilmesi yapıldı. Terör tanımı genişletilmesi yapıldı. Bu nedenle insanlar içeride. bu Bunların çoğu yani normalde anayasa ve uluslararası hukuka aykırı olarak içeride bulunan insanlar normalde olmaması gereken insanlara bu düzenlemeli içeride yatmaya devam etmesi imkanı tanıyor. Ve bu şekilde aslında geriye doğru da işletildi biliyorsunuz daha önce bu tür şeyler. Sonuçta e, cezaevindeki koronavirüs nedeniyle dışarı çıkarılması sallanılması e, gereken ya da bir düzenleme yapılması gereken durumla karşı karşıya olmadığımız e, zaten doğru dürüst bir ceza infaz sistemimiz bizim yok. En önemlisi ve en önemlisi e, böylesine bir Tilmek içerisinde salgın nedeniyle düzenleme yapılması neden e, yapılması için bir infaz e, yasası düzenlemesi yapılırken içine e, başka e, maddeler de konuluyor. Bunlardan bir tanesi de geçmişte hani e, Cumhurbaşkanlığı hakaret, e, işte iltisaklı e, mesele işte, düşünce suçu kapsam alanı genişletilerek her şeyi eleştiri muhalefete karşı muhalefet yapmanın alanları suç unsuru olarak sayıldığına dair bir düzenleme içerisinden gelinmiştik. Burada bir şey vardı 18 ay yani 18 ayın altında bir hapis cezası alan kişi cezaevine giremiyordu. Bu arada bunu genişlettiler yani bununla ilişkin düzenleme ile 18 ay hapis cezası alan kişi... Ee, yedi daha yapış yapması gerekiyor. Böyle bir düzenlemede giriyor. Yani dolayısıyla düşünce suçu, iktidarı eleştirme, cumhurbaşkanını eleştirme vesaire bütün bunlar yani siyaset alanı kalan sınırlı özgürlük alanlarımız da daraltılıyor <gülüyor> bu düzenlemeyle. Evet takım bir takım e, isyanlar da e, görülmeye başladı. Mesela Batman'da M tipi cezaevinde tutukluların bir kovuşu ateşe verdiği gibi BBC Türkçe'den e, elde ettiğimiz bir haber var mesela. Zırhlı araçlar ve tomalar ve çok sayıda ambulans sevk edildi deniyor. En, tutuklu ailelerin endişeli bekleyişi devam ediyor. E, ayrıca da e, Batman Başsavcısı ve Jandarma Komutanı içeride henüz herhangi bir açıklama yapılmadı filan diye açıklamalar vardı. Ayrıca da Batman'da 439 tutuklunun Diyarbakır'a sevk edildiği İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi de kovuşların bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini bu nedenle çoğu tutuklunun Diyarbakır'a sevk edileceği bilgisini edindiklerini söylemişti. Ailelere de açıklama yapılmış. Yani e, 439 tutuklu sevk edilmiş. Diyarbakır'a içeride cezaevinde kalan tutuklu sayısı ise 202 diye son haberler bunlardı. Cumartesi ve Pazar günkü Yeni Yaşam gazetesinden ve BBC Türkçe'den aldığım haberler. Ama öte yandan bir de şeyi de sormak istiyorum. Yani Avukat Atalay Akın Atanay tweet olarak hani adam öldürme cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar uyuşturucu İmal ve ticareti suçlarını yararlandırmıyoruz. diyorlar diye ya, diyor tırnak içinde vermiş. Cumartesi sabaha karşı Adalet Komisyonu toplantısında bu suçlardan mahkum olanların da açık cezaevine gönderilmesini evet. teklife eklemişler. Sonuç 31 Mayıs'a kadar evlerine gönderilecekler. Adalet Bakanı da bu süreyi bir kez uzatabilecek. Yani bu kişileri salgından koruyoruz da demiş ama muhalifsen, gazeteciysen. Hükümeti eleştirdiysen öl. İnfaz yasasıyla hükümleri salıp tutukluları içeride tutmak akıl tutulmasıdır. Hükümlüleri salı veriyorsunuz ki virüs salgını nedeniyle bu indirim anlaşılabilir. Tutukluları salı vermeniz mecburidir diye vermiş ve şeyde bu alıntıyı yapan gazeteci Murat Sabuncu da kendisi de içeri bilen birisi içeriye atıldı ve tutuldu içeride. Türkiye bu hafta mecliste bir hukuk vicdan testinden geçecek. Ne yazık ki son yıllarda pek çok kez bu teste girildi ve pek çoğunda sınıfta kalındı. Ancak bu kez özgürlük kadar yaşam hakkı da tehdit altında düşüncesinden dolayı hapiste olanların demiş. E bu arada siz hani muhalifler ve gazeteciler dediniz. Aslında bir grup daha var cezaevinde olan ve sanırım yine Türkiye e, rekor sayıda e, böyle bir tutukluya sahip Onlar avukatlar e, 5 Nisan avukatlar günüymüş ve bir dizi baro açıklama yapmışlar. İzmir barosu örneğin diyor ki 300 e, hapishanelerde 300 kadar avukat mesleki faaliyetleri nedeniyle cezaevinde diye bir e, açıklama e, yapmışlar. Evet, Ali Bey duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum. Yani e, bütün bu düzenlemelerle e, var olan e, hürriyet alanları, e, kırıntı halinde kalan alanlar da daralıyor. Ve adeta e, salgın öncesinde e, Cumhur İttifakı dediğimiz iktidar koalisyonundaki e, güçsüzleşme, erime... E, salgın e, iktidar için e, bir e, can suyu olarak görülüyor anladığım kadarıyla. Çünkü bu düzenleme muhaliflerine e, karşı, e, yani muhalefet edenlere karşı e, bir e, adeta yaptırım haline, e, bir sopa haline gelmiş gözüküyor. Yani bu şekilde biz bu suçları dışarı çıkıp... E, özellikle düşünce suçlarını, fikir suçlarını muhalefet etmek suretiyle içeride olanların kapsam alanlarını genişleterek muhalefeti içeriye. Çünkü bu halde boşalanlara çok aday kesimler var. Yani sınırlı ölçüdeki medyada eleştiri yapmakta bu kapsamlar içerisinde, bu 18 aylık biraz önce söylediğim düzenleme içerisinde girecek. Dolayısıyla Türkiye'de zaten bir bağımsız yargıdan söz etmemiz mümkün değil. E, salgına karşı önlem alması gereken iktidar kendisine muadif herkese otoriter önlemler alıyor. E, bu bunun ka e, karşılığı olarak görülüyor. Yani e, bizim cezaevlerimiz e, kor korona virüsü karşısındaki durumunu, tablosunu bilmiyoruz. Buna rağmen buna ilişkin düzenlemeler gerçekten salgınla ilgili düzenlemeler yapılması hem içerideki hayatın düzenlenmesi, doğru düzenlenmesi infaz koruma memurları için, 60 binde infaz koruma memuru çalışıyor burada. 300 bine yakın tutuklu ve mahkum var. Bunlara ilişkin düzenleme yapılması gerekirken bir otoriter dozunun arttığı bir yapılanma çalışması içerisinde olduğunu görüyoruz. Bununla yani boşalan yerler düşünce, fikir ve muhalefet etmekle doldurulabilme tehlikesini işaret edelim ve bu anlamda salgından önce erime sürecine giren, kaybeden, çözülme sürecine giden iktidar bloğunun salgından kendisine bir can suyu çıkartmaya çalıştığının da altını çizelim. Bu düzenleme ne vicdana ne hukuka, ama Türkiye'nin yakın dönemdeki hukuki gelişmelerine son derece uygun bir fırsat çıkaran, iktidara nefes aldıran, muhalefeti daha da baskı altına aldıran ve muhalefeti koronaya kırdıran bir süreci gösterebilir. Siyasi ömrü ne anladığım kadarıyla ne kadar uzatabilirse o kadar mutlu olacak bir idareyle karşı karşıyayız ama... Bu 300 bin'e yakın tutuklu ve hükümlünün e, bu bir de salı verilen verilenlerin yaratacağı problemler var. Zaten e, Türkiye'de e, cezaevlerin durumu belli, e, orada yaşananların ne derecede e, insan hak ve e, yaşam özgürlüklerine makusane özgürlük, özgürlüğüne aykırı düzenlemeler içerisinde olduğunu biliyoruz bununla birlikte iş daha da katmerleşecek. Dışarı çıkanlar açısından herhalde e, kamu vicdanı geçmiş yıllarda e, böyle bir düzenleme olmuştu. 20 yıla yakın cürahşan affı denilen bir düzenlemeyi hatırlarsınız. E, evet. O düzenlemede e, verilenler e, kamu vicdanı açısından e, bunları salan iktidara da pek e, hayra olmamıştı. Dolayısıyla e, bu e, mesele gerçekten e, çok da tartışılmadan aydınların birkaç çıkışı oldu. Dediğim gibi barolar, sivil toplum, hukuk e, birimleri bu işte e, yer almadı. E, zaten Türkiye'nin içler acısı bir infaz sistemi var. Bu konuda Gelecek Partisi dikkat çekti diye aslında düzeltilmesi gereken ceza infaz sistemidir. E, delik deşik olmuş bir sistemdir. E, ve dolayısıyla e, bu insanlar e, ve önümüzdeki dönemde özellikle ekonomik dar boğazlar Türkiye'yi çok ciddi problemler beklemektedir. Bu ciddi problemler yoksulluk, açlık ve suç unsurunu beraberinde katmerleşecek e, durumları işaret etmektedir. İnsanlar işsizdir. İnsanlar borçludur. E, ve e, özellikle eee kayıt dışı alanlarda hayatını kazananlar bugün o hayatı kazanamaz durumdadır. Bütün bunlarla birlikte Türkiye'de devlet refleksi bunları halledebilecek bir iktisadi yaklaşım içerisinde değil. Yapılması gerekenler şu anda yapılmıyor. Bu konuda hangi sektörlere, hangi kesimlere, hangi gruplara nasıl bir Kısa ve orta vadeli tedavi uygulanacağı konusunda elimizde bir şey yok. Daha çok sermayenin nasıl bu konuda ufak seyriklerle atlatabileceğini düşünerek ki o da yeterli değil. Bazı önlemler geliyor ve Türkiye'nin elinde Türkiye ekonomi yönetimi diyebileceğimiz sektör olarak bunun etkileri ve ne kadar süreceği, bu, bu etkileri nasıl düzenlemelerle azaltılabileceğine dair bir politikaseti e, elimizde yok. Sadece bunun yansımalarında ilişkin akademik çalışmalar var. E, yani akademisyenlerin tek yaptığı çalışmalar var. Türkiye'de saray idaresinin ekonomiyi yöneten maliye bakanlığının ve ona bağlı birimlerin Türkiye'de sektörel sektör olarak böylesine zaten Türkiye ekonomisi hem e, bu döneme bağışıklık sistemi zayıf bir şekilde girdi. Bu şok dünyayı da alt üst eden. Bakın Amerika'da bir anda e, insanlar 6 milyon 300 bin kişi eklendi e, Mart ayında işsizliklere. Türkiye'de bu, inanılmaz rakamlara ulaşacak. Zaten çok yüksek bir işsizlik oranı var. E, Erol Taymaz arkadaşımızın yaptığı çalışma ki onu yeniliyor ve o yaptığı çalışmada e, istihdamda ki sadece özel sektör kayıtlıyı almış kendisiyle konuştum e, kamu ve şey yok kayıt dışı e, istihdam yok onunla birlikte ekstra istihdam e, ettiği 11 lere geliyor yani el ilave edilecek önümüzde muazzam muazzam bir e, Hiçbir zaman tahmin edemediğimiz, daha önceki krizlerde görmediniz, yani 99'u hatırlayayım, deprem ve onun üzerine büyük bir 2001 krizi yaşamıştık. Onların çok ötesinde kayıplara ulaşacak bir e, Türkiye manzarası var. Yani e, ilimsel rakamlarla bile, onlarla çiftanelerle ölçülen işsizlik ve e, istihdam kayıpları ve aynı zamanda üretim kayıplarıyla karşı karşıyayız. Bazı alanlarda bu insanlar nasıl yaşayacaklar? Nasıl yaşamı idame edecekler? E, sorusu önemli. Yapılması gerekenler e, gerçekten e, ortaya konulmuş durumda değil. Ne yapmalı? Nasıl yapmalı? Bakın sadece e, şehir hastanelerindeki 25 yıllık bir maliyeti var şehir hastanelerinin. E, 140 2.4 milyar dolar ödeme yapacak devlet, 2020 yılı bütçesine 10 milyar 414 milyon başlangıç ödeneği kondu. Şimdi siz buralardaki, buralara önlem almak durumdasınız. Eğer bu insanları, yoksulların, açların ve sağlık imkanları olmayan kişileri için bir takım kaynaklar çıkartmak zorundasınız. Ama bu taraftan bunlara dokunulmadan bu e, zaten koronavirüs virüs salgında girişimiz hiç güçlü bir giriş değil ekonomimizin güçsüz olduğu dediğim gibi ekonomik bağı ekonominin bağışıklık sisteminin çöktüğü bir zamanda Şimdi ihracat kayıtlarınız iç üretim kayıtlarınız işsizlik kayıtlarınıla birlikte tarımdaki kayıtları şu anda. Daha doğrusu devlet bizim, devlet mekanizması ülkenin iktisadi kayıpları hakkında bize fikir veren bir açıklama yapmıyor. Bunu ancak kendi gayretleriyle akademisyenler ne yapmalı, nasıl yapmadığıyı konuşuyorlar bir araya getirmeye çalışıyoruz. Buradaki kayıplarımız hakkında kamu otoritesi bizim önümüze bir şey koymuyor ki biz onu üzerinden gidelim. Ee, ama görünen manzara e, hiç parlak değil. Ceza infaz sisteminde böyle başlıyorsa önlem koronaya karşı. E, yani bu arada e, mesela bazı sektörler var. Yani konudan şey yapıyorum ama maden sektörü zaten yani bizim Zonguldak, Kozlu'yu o civarım gezenler çok iyi bilir. Orada akciğer hastalıkları çok yaygındır madende çalışanlar kimya sektöründe, boya sektöründe, tekstil sektöründe, yani burada zaten insan ömrü çok kısıtlıdır. Ve bu aralara sektör, sektörlerde ne tür düzenlemeler yapıldı, onlardan da bilgi sahibi değiliz. Dolayısıyla Türkiye'nin e, radikal değişiklikler içeren programları ortaya koyması gerekirken, böylesine bir salgınla karşı karşıya kalan, hem mali tarafıyla, e, hem de sağlık tarafıyla Böyle bir düzenleme içinde olmadığını görüyoruz ve ceza infaz yasasındaki yani bazı suçlara Gökçer'in, Murat'ın belirttiği suçlara af kapsamını içerisinde alın ki bu bir infaz düzenlemesiydi, af değildi ama bu hale getirildi ve içeride de olmaması gereken insanların yatmaya devam ettirmesine çalış çabası halinde bir infaz düzenlemesi bu hafta meclis genel kuruluna inecek yani bu haliyle vicdan sahibi hiç kimseyi tatmin etmemesi gereken bir tablo karşımızda. Evet çok tehlikeli sonuçları da olabilir ben de hemen şeyi ilave edeyim süreyi de bitirdik aslında ama yani Murat Sabuncu'nun da belirttiği çok net bir şey var. Ee, yani bir numaralı şey bugün sabahtan beri üzerinde önemli durmaya çalıştığımız hem Selim Badur hem de çeşitli e, önemli Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı, Ana Bilim Dalı'ndan Profesör <gülüyor> Ahmet Saltık'tan ve Bilim Akademisi Başkanı Ali Alpar'ın da iki profesörün de verdikleri ve Selim Badur'un da söylediği gibi ya yani Türkiye'de bu koronavirüsü salgının daha pique ulaşmayacağı ve artarak devam edeceği gibi kaygı verici bilimsel şeyler söylendi. Onun ötesinde işte bu çok ciddi bu hafta infaz yasasında çok büyük eşitsizlikler ve işte düşünce suçları Ömer Bey bize alanımızı beyan, evet. daraltıyor. Yani siyaset etme, fikir beyan etme alanımızı da daraltarak çıkıyor bu Evet. Yani ne Demirtaş'ın, ne Kışanağ'ın, ne Kavala'nın, ne Terkoğlu'nun, ne Pehlivan'ın, ne elin ne de adlarını sayamayacağımız kadar çok sayıdaki diğerlerinin de yararlanamaması büyük bir hukuk vicdan testinden geçtiğini söylüyor. Ama bir de gözden kaçırılan dikkate alamadığınız bir önemli konu daha var ki kendisi Murat Sabuncu'nun çok iyi biliyor tabi. Hapistekinin oksijeni haftada bir aile evet. ziyaretidir. O günün hayaliyle yaşar. Tabi aileleri de diyor. Peki şehir sınırlarının kapatıldığı, ulaşımın olmadığı koşullarda bu insanların tek oksijeninin de kesileceğinin farkında değil misiniz? Çoğunu yaşadığı şehirlerden kilometrelerce uzağa taşıdığınız siyasi mahkumlar hem kişiye ve topluma karşı suç işleyenler bırakılırken içeride kalacak, hem de yakınlarıyla görüşmeleri imkansız hale gelecek ve biz rahat rahat hayatımıza devam edeceğiz, öyle mi? diyor. Ee, yani Bu haliyle çok... Rezaevlerimiz bizim, onu toplama kampına döner. Evet, çok ciddi yani bir onu, sorun var. var. Ee, evet, böylece bu iki... Bir de Başka şimdi... konular var. Bu arada siz gördünüz mü? Brezilya Devlet Başkanı'na bir evet. iç darbe olduğu söyleniyor. Şimdi birazdan da e, onu konuşacağımızı ümit ediyorum. E, ona fırsat bulamadıktı. Yani bu Türkiye'deki iki büyük şeyi e, konuşmaya. Yani hem koronavirüsünün yaygınlaşması, bulaşının artması daha pik durumuna ve yani çan eğrisinin genişlemesine daha çok olduğu gibi haberler vardı maalesef. İkincisi bu cezaevlerindeki durumun meselesi. Bir de tabii iktisadi olarak da bu yaratılan şeylerin nasıl altından kalkılabileceği sorunları vardı. Bunları konuştuk. Son olarak da belki şeyi de söylemek lazım. Kanal İstanbul'la ilgili ÇED raporunda tarihi eser ve sit alanlarına ilişkin koruma kurullarının uyarı yazıları sumen altta edilmiş. Bu da ortaya çıktı. Mahmut Lıcalı'nın haberiydi. Cumartesi günü Cumhuriyet'te çıkmış. Onu da sonradan konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Evet yani özellikle ekonomiyle ilgili kısmı daha ayrıntılı değinme fırsatı bulamadık ama önümüzde o kadar çok değineceğiz ki. Evet. evet. Peki çok Bunlar. teşekkür ederiz Peki, Ali Bey. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık Gazete Evet Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve 94.9 Açık Radyo'dasınız. açıkradyo.com.tr devam ediyor saat 9. 36 oldu. Ve işte içinde bulunduğumuz bayağı zorlu durumu birazcık konuşuyorduk. Ayrıca şeyi de ekleyelim. 4 Nisan günü bir haberde Odat TV'de yayınlanan haber nedeniyle tutuklanan gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'ın tutukluluk incelemesini yapan mahkeme gazetecilerin tutukluluk halinde devamına karar verdi. 5 Nisan'daki duruşmayı 2 Nisan'a alarak gazetecilerin savunmalarını alan mahkeme duruşma tarihini avukatlara bildirmemiş, kararı da avukatlara e-postayla tebliğ etmiş, e yani yollamış. Avukatlar karara itiraz edecek deniyor. Yani çok hakikaten yorumlanması kolay olmayan işler de devam ediyor. Yalnız Türkiye'de de değil, dünyada da biraz önce şeyi, sözünü ettiğimiz olayı da hemen biraz daha ayrıntısını açayım. Mahmut Lıcalı'nın haberini 4 Nisan Cumartesi günü Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan İstanbul'da bir numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulunun tarihi eser ve sit alanını içeren itirazları ÇED raporunda yer almamış. Çevresel etki değerlendirme raporu bu. Herhalde e, tarihte ender rastlanan ihmallerden birisi olsa gerek. Yani raporda değişiklik yapılmasının talep edildiği belirlendi diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, ÇED raporunda projeyle ilgili olumsuz görüş içeren kurum yazışmalarının saklanması, ÇED olumlu kararını hukuken sakatlamaktadır demiş. Yani Arnavutköy, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Eyüp Sultan ilçelerinde kalıyor Kanal İstanbul projesi. ÇED raporuna esas olmak üzere daha önce alınan kararların projeyi yürüten idareler tarafından yerine getirilmesi ve ÇED raporuna eklenmesinin sağlanması gerektiği de vurgulanmış. Yani İstanbul bu bir numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulu, Eksikler tamamlanmamış ve yanlışlar giderilmedi diyor. Tüm alanlarda yapılacak her türlü fiziki ve inşaat uygulaması öncesinde kurulun görüşü alınması gerekiyordu. Halbuki alınmamış. Kararın derhal iptal edilmesi gerekiyor demişler. Bu da böyle bir haberdi. Evet şimdi bu Brezilya'da neler olup bitiyor ona geçelim istersen Özdeş. E, tabii şimdi dün aslında bir haber düştü özellikle e, La Politica Online e, isimli siteye içeriden Brezilya'dan e, bir muhabirin haberiyle birlikte. Fakat hani henüz şeyler yok e, yani diğer basında çok fazla görebilmiş değiliz. Brezilya'da bir tür beyaz darbe olduğu e, söyleniyor. Yani şöyle ki e, aslında Bolsonaro tarafından atanan... Ve Brezilya e, Silahlı Kuvvetleri Başkanlığı'nı yürütmekte olan General Walter Braga Neto e, bir tür savunma bakanlığının da desteğiyle birlikte Bolsonaro'nun bu koronavirüs kriziyle baş edemediği ve halk sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle e, yetkileri üzerine aldığından e, söz edilir durumda. Ancak bunun koronavirüs meselesiyle e, sınırlı olduğu söylenmekle birlikte e, bir tür şöyle e, haberde daha doğrusu şöyle geçiyor. Operational President yani operasyonel başkan e, olduğu söyleniyor. Bu aslında 31 Mart'ta e, habere göre e, geçirilmiş olan bir e, yasa mı e, diyeyim ya, yapılan bir açıklama. E, fakat Bolsonaro hala devlet başkanlığını sürdürüyor resmi e, olarak da. E, dolayısıyla bu nedenle bir tür beyaz darbe gerçekleşmiş olduğu söyleniyor. E, öte yandan bunun üzerine şeyde Gazete Duvar'da bir tane yazı çıktı. Bu haberin doğru olmadığı yönünde ama bu haber özellikle Brezilya'da ve şey, bazı uluslararası basında yer alıyormuş. Fakat şöyle bir ayrıntı veriyor Gazete Duvar haberinde. Bolsonaro aslında bu koronavirüse dair... Ha, e, hani umursamaz e, tavrını. Önemli olan ekonomidir. Ekonomi işletilmelidir. Kimse Brezilya ekonomisine zarar veremez. E, e, i̇şte yüzde bilmem kaçlık bir ölüm e, oranı olan bir hastalıktan dolayı diye açıklamalar yapıyordu. Fakat kendi ülkesinde ben geçen hafta e, biz de duyurmuştuk bu e, şeyden e, açık gazetede aslında. Sağlık Bakanı ile bile kavgalı bir haldeyiz. Çünkü Sağlık Bakanı karşı çıkıyordu Bolsonaro'nun açıklamalarına. Kovarım seni diye uyarmıştı şeyde. Bolsonaro'nu e, fakat Bolsonaro'nun kararlarını özellikle eyalet yönetimlerinin hiçbirisinin en sağcı aslında Bolsonaro tarafından atanan valiler dahil uymadığı ortaya çıkıyordu. Yani bir sorun vardı Bolsonaro'nun e, bu e, umursamaz tavrına karşı. Ülkenin 27 eyaletinden 23'ünün e, valisi Bolsonaro'yu dikkate almayıp kendi tedbirlerini hayata geçirdi e, diyor örneğin e, gazete Duvar. E, dolayısıyla böyle bir... E, Sorun olduğu yani kendi kendisine en yakın isimlere dahi aslında sözünü geçiremediği söyleniyordu. Bunun üzerine de ardından böyle bir haber çıktı. Fakat bu henüz resmi olarak da yani böyle bütün bir yönetim generele devredilmiştir veya işte bol az edilmiştir diye bir şey yok. Açıklama yok. Evet yani son derece artık haddinden fazla dünyayı böyle bir takım... Popülist denen tek kişilik, tek adam aslında hepsinin yöneticileriyle yapılmış bir yönetim. Sosyopatlar tamamen psikolojisi bozulmuş, kafayı yemiş diyebileceğimiz insanların yönetildiği sürreel bir dünyaya doğru gidiliyor. Hatta demin sözüne ettiğimiz Murat Sabuncu'nun yazısında da e, DM25'te Srečko Horvat'ın e, yeni yaptığı Noam Chomsky ile dünyanın önde gelen düşünürlerinden Chomsky ile yaptığı mülakattan da e, bir iki alıntısı vardı yani dünyanın ve ülkenin kaderinin sosyopat bir şaklabanın elinde olduğu düşüncesi akıllara ziyan demiş e, Chomsky koronavirüsü yeterince ciddi bir tehlike ama gelmekte olan çok daha dehşetli bir şey var insanlık tarihinde gelmiş geçmiş her şeyden daha kötü bir felaketin kıyısına doğru yarışıyoruz yarışıyoruz Doğan, Donald Trump ve yardakçıları da bu uçuruma giden yarışta en öndeler e, diye bir e, yorumda bulunuyor yani bir uygarlık krizi olduğunu söylüyor e, Noam Chomsky bunun üzerinde daha ayrıntılı olarak durabiliriz e, ama öte yandan da işte gerek Chomsky'nin kendisinin gerekse Arundhati Roy'un mesela Hindistan'la ilgili son gelişmeleri ele aldığı şeyde bu pandemik pandeminin bir portal olduğu bir ana giriş kapısı nizamiye kapısı olduğunu yani tarihi olarak pandemikler insanları geçmişten kopmaya ve yeni bir dünyayı tahayyül etmeye ...yöneltmişlerdir her zaman... ...bu da onlardan farklı değil... ...bugünkü pandemi de diyor... ...ve bir portaldir... ...bir giriş, nizamiye kapısı... ...bir dünyayla öteki arasında... ...ve tercih bize kalıyor diyor... ...ya geçeriz... ...ve bütün o kapıdan... ...geçeriz ve bütün... ...ön yargılarımızı, nefretlerimizi hasistiklerimizi, data veri bankalarımızı, ölmüş fikirlerimizi, ölmüş nehirlerimizi ve işte bütün dumana boğulmuş göklerimizi de, kirlenmiş göklerimizi de peşimizden getirir, sokarız o kapıdan ya da hafifçe geçeriz, çok hafif bir bagajla yepyeni bir dünyayı hayal edebilecek, tahayyül edebilecek bir durumda. Ve son nokta olarak da şunu söylüyor bu son derece çarpıcı bulduğum benim şahsen e, tamamını da inşallah çevirip koyabiliriz. Financial Times'da yayınlandı. E, buna mücadeleye hazır bir şekilde geçebiliriz diyor. Tıpkı Chomsky'nin de söylediği gibi aynı zamanda Eric Holthaus'un da korrespondenta söylediği. Son olarak da David Suzuki'nin de e, Kanadalı, Japon Kanadalı David Suzuki'nin de bu fiziki uzaklaşma zamanlarında bir araya nasıl geliriz'in formülünü araştırdığı ilginç bir yazısı var. Onlara hepsine değineceğiz. Şimdi İzel Rozental'e bağlanalım ve haftanın karikatürlerini konuşalım. İzal Rozantel ile haftanın karikatürleri. Evet haftanın karikatürlerinde. Merhaba İzal, hoş geldin. Merhabalar, bağlandık galiba değil mi?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 her yıl mutlaka e, e, Nisan ayında bir pazara denk geliyor ve böyle paskalya çörekleri falan e, pişiriliyor evlerde. Açılanmış yumurtalar boyanıyor. Aileler bir araya gelip buluşuyor. En yani önemlisi hadi, bir hafta boyunca da bir festival ortamı yanıtılıyor. Aynı şey Yavgı Dünyası için de gösterdi. Yarın gece, yarın akşam e, Hamursuz Bayramı başlıyor. Pesa. Hamursuz. Evet, o da 8 Pesa. gün boyunca kutlanıyor. Orada ilk gece bütün aileler... E, buluşuyorlar, bir araya geliyor falan aile bireyleri. E, fakat bu sene çok tabii. E, aslında bu gelenekler e, insanların son yıllarda tatil olduğu için e, mesela e, Paskalya tatili e, Batı'da Katolik dünyasında kutlanıyor. Aynı şekilde de Fesat Bayramı kutlanıyor, tatil oluyor ve insanlar ee, bu tatilden istifade seyahat ediyorlardı, geziyorlardı turiz yapıyorlardı falan ee, dolayısıyla bu sene öyle bir şey yok Şimdi ben hemen Belçika'da çizer Nikola Vado'nun karikatürüne geleyim o da bu sıkıntıyı dile getirmiş büyükçe bir e, binanın balkonunda e, balkonlarında daha doğrusu karşılıklı iki balkonda sohbet eden iki e, çift görüyoruz komşu bunlar dördünün de yüzlerinde maskeler var birileri daha yaşlıca Diğer çift yan balkondakiler, komşular daha genç. Hatta bir de küçük çocukları var arkada. Hepsi maskeli. Yaşlıca olan göbekli ve beyaz paninalı adam balkondaki komşusuna soruyor. Maskalya tatilini nerede geçireceksiniz? Genç kadın yanıtlıyor. Salonla oturma adresi arasında henüz karar veremedik, karar diyor. <gülüyor> ee, evet. Karar verdiklerinde muhtemelen bilgisayar ekranlarında aynı odada kurup bütün aile bireyleriyle birlikte bazı teknolojik programlar sayesinde bir araya geleceklerdir. İyi ki teknoloji altyakamız var. Hazırda bekliyor diyeceğim. Evet gayet hoş. Evet. Ee, şimdi, şimdi maskelerini takmışlar. Özür dilerim duyamadım.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 Kimileri de bu karantina durumundan istifade bir takım e, konvansiyonel araçları e, yeniden keşfettiler. Örneğin de oldukça eski ve neredeyse unutturmuş olan bir alışkanlık vardı. E, kitap okumak. Aa, bu, evet ben de hatırladım. E, siz çok kötü e, geldiği için bugün bilmiyorum neden fırtına var galiba dışarıda. Ben sizi benim sesim yani, kötü e, öyle mi benim sesim kötü mü geliyor bu yani çizirikli geliyor e, ağrıda biraz zorluk çekiyorum açıkçası Robbie e, <gülüyor> evet şimdi daha iyi Robbie duydum güzel orada mıyız peki de, buradayız evet, evet e, devam ediyoruz e, Şimdi kitaptan söz ediyordum e, durağımız Hollanda. Arendt Van Dam karikatürün çizleri O da bir binanın dıştan görünüşünü resmetmiş. Aynen Nikola Vado gibi. Dışarıdan görüyoruz. İçeride de binanın daha doğrusu binanın altı tane penceresini görüyoruz. Şöyle. Her pencerenin önünde de kitaplarını okumakta olan çeşitli yaşlarda insanlar var tabii. Sizin kendi hallerinde bir başlarına tabii. Bireysel olarak o şekilde yaşıyorlar. E, kitaplarına görünmüşler. Ortak yanları okumaktan oldukları kitabın adının aynı olması. Kitabın yazarı Albert Camus. Kitabın adıysa Vega Tanıdık da. geldi mi? Ben sabah dinledim. Ya, e, bana da tanıdık geldi. Ben de okumaya başladım. <gülüyor> evet. E, aslında 47 yılında e, e, e, basıldı değil mi ilk yayını? Ee, tam 73 evet. yıl geçmiş ve Kamel'in e, eseri Avrupa'da yeniden besteler olmuş. Besteler. Biz de erken, biz de erken davranabildik ve izinlerini de alıp şimdi okumaya başladık. 2 evet. ay kadar sürecek, ha. evet ve harika değil Çok hoşuma gidiyor müthiş bir kitap, çalak, değil çalak. mi? Evet, abi, evet, çok sevindim. Evet. Şimdi e, Kuzey Denizi'ni aşağısında Hollanda'dan. Büyük Britanya'ya bir e, bakalım isterseniz. E, Johnson, Boris Johnson'un e, biliyorsunuz hastaneye kaldırılmış. Karantina durumunda. Evet. E, Şimdi korona virüsü sayesinde Britanyalılar bir başka efsaneyi anmaya başlamışlar. Önümüzdeki 12 Mayıs e, tarihinde 200. yaşı kutlanacak olan lambalı kadın. Yani Florence Nightingale. Evet, Wikipedia doka, diyor ki Nightingale pardon. 1820'de değil mi Kırım Savaşı'yla evet, önce evet. ön plana çıkan evet. sonra Türkiye'nin evet. de, Türkiye de e, hemşirelik mesleğine de son derece e, olumlu bir itibar kazandırdı. Kazandırmış zamanında. Victoria kültüründe bir ikon olmuş diyor Wikipedia. E, Kırım Savaşı'nda 53, 18-53, 56 yıllar arasında e, Selimiye şutunda görev yapmış ve gece gündüz demeden elinde bir lamba yaralı askerlere bakmış. Onun içinde kendisine lambalı kadın demiştir. Şimdi e, de karikatürümüz zaten. Evet, evet. E, bizim karikatürümüz e, Yorkshire Post'ta yayınlandı geçen hafta. E, Çizenin adı da Graham Bandiera. E, Florence Nightingale'le birlikte günümüzün sadık çalışanlarla bir şekilde anmış, onare etmiş. Florence Nightingale o zaman başlık başlığını taşıyordu. E, siyah beyaz yukarıya kaçıyor. E, sol tarafta e, Florence Nightingale'i siyah beyaz bir şekilde görüyoruz. Zaman'ın kıyafetler içerisinde. Sağ elinde metal bir tuma şapası var. Sol elinde ise yukarıya doğru kaldırarak tuttuğu o e, ünlü gaz lambası. İşte bu lambayı tıpkı bir e, olimpiyat meşalesi gibi e, karikatürün hemen sağ tarafında bekleyen günümüzün yani 2020 yılının hemşiresine devrediyor. E, bu modern hemşirenin de yüzünde hem maske var hem de şeffaf bir koruma siperliği. Siperliğin üzerinde de MHS harflerini okuyabiliyoruz yani. Bir tür İngilizlerin e, Sosyal Sigorta Kurumu SESK'sı olan Ulusal Sağlık Sistimlerinin başarpleri. E, fakat sizler e, bu e, günümüzün hemşiresini renkli çizmiş. Yani onu, ona, onu renklendirmiş nedense. E, her iki hemşirenin ortasında yatmakta olan hasta o siyah beyaz. E, sakalları bayağı da uzamış onun. Herhalde 200 yıldır beklemekten de olsa bilmiyorum. Yani evet.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 Hemşire ve hekimlerin durumu sanki biraz farklı. Çünkü bir İngiliz financial Final Times'ın çizeli. Ceren'in belgisinin karikatüründe. E, o karikatürde İngilizler yok ama dört başka ülkenin hekimlerini sıralamış. E, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru e, sayacak olursam, en solda yukarıda bir İtalyan, e, hemen yanında İspanyol, aşağıda bir Fransız. Ve sağda altta da bir Macar doktor Dürüyoruz Dördünün de yüzleri maskeli Kendilerini ve hastalarını tabi koruyorlar Bu maske sayesinde Yalnız karikatere dikkatle bakınca Arada küçük bir fark Hemen göze çarpıyor İspanyol, Fransız ve İtalyan Doktorların yüzlerindeki maskeler Normal yani bildiğimiz Koruyucu maskelerden Ağız ve burunlarını artarak Kendilerini ve hastalarını Bürücülerden koruyor Tamam. Ancak Mojar doktorun yüzündeki maske normal maske değil. Her düğümlenmiş bir beyaz kumaş parçası o da nedense. Ee, onun işlevi doktorun galiba ağzını sıkı tutmasını sağlamak, kapalı tutmasını sağlamak. Yani konuşturmamak. Evet ağzı tamam. Ee, ben bağlanmış. karikatürü anlattım, yorum sizin bilmiyorum. Anlamadım ama neyse kalsın. Peki. Peki o zaman hemen Moskova'ya geçelim. Ruslar çok kızgın, çok öfkeliler. En çok da kızıyorlar biliyor musunuz? Ee, zenginlere kızıyorlarmış. Yarı yıl tatilinde Fransa'daki kayak merkezlerine özellikle de Kulşövel'e giden zenginlere kızıyorlar. Çünkü hmm. e, iddia edildiğine göre virüs Avrupa'dan e, onlar sayesinde gelmiş bulaşmış. Özellikle de Moskova'ya. Evet. Al evet. Almanya için de aynı şey söyleniyor. İlk vakalar İtalya'ya kayak yapmaya gidenlerden çıkmış. Evet, evet, evet. Ee, Ruslar da bu, bu nedenle çok kızgınlar. Onlar en yani çok kur şöyle gidiyorlarmış. Ee, Devlet Başkanı Vladimir Putin 25 Mart'ta o 1 milyon rublenin üzerinde banka hesaplarının faiz gelirlerinden %13 vergi alacağını ee, ve elde edecek yerlerin de koronavirüs salgırından ekonomik zarar görenler ve küçük işletmeler için kullanılacağını açıklamıştı. Ee, buna Robin Hood kasası diyorlar. Bu hafta Duma'da görüş görüşecekmiş. Ee, ben Rusların bu popülist gazetelerinden Kommersant'ta e, yayınlanan ve Tiyunin adlı e, bir karikatürcünün çizdiği e, karikatürü anlatmak istiyorum. E, Moskova'yı tamamen karikatilize etmiş. E, Kremli'ni bir ıslız adanın ortasında görüyoruz. Adada izole olmuş kentin etrafı da yüksek surlarla çevrili. Surların içi e, muhtemelen Kudul Meydan'da herhalde toplanmış. Yüzlerce kafa var, Binlerce kafa çizmiş e, e, Tiyunin e, bu e, karikatürün içine. Yani bütün Moskova aliz. Eh, ahalisi dehşet ve korku içinde çevriyi gözlüyor. Kremli ile ee, hapsolmuş vaziyet. Evet. evet. Moskova başkanız. Yalan başka. Ee, <gülüyor> son. Yani ülkemize dönmeden önce son. Ee, bir Hindistan'a uğrayalım diyorum. Ee, Hintli karikatürcü Majlul. O da First Post.com'da e, çiziyor. Haber sitesini çiziyor. Ee, Karikatüründe çok ilginç bir bir duruma dikkat çekiyor. Ee, şöyle aktarmaya çalışayım karikatürü gördüklerimiz daha doğrusu karikatürün baş aktörü bir hikim. Ee, kafasında bonesi var, yüzünde mat kaplanında beyaz e, papuçları var, e, doktor kıyafetinden e, cebinden sarkan e, stetoskop e, var. E, buna karşın ellerinde de kırmızı bosk, box eldivenleri var. Box eldiveni takmış. Karşıtındaki o korkunç örümlü canavarla dövüşmeye çalışıyor e, O canavarın da çok sayıda Elleri var her bir elinde de Boks eldiveni e, Ve e, canavar doktordan e, Çok daha iri cüsseli Çünkü canavar dev bir korona Virüsü Evet virüsün evet. Zaten o dikenleri Evet evet O, haline geldi. E, o virüs Herkes onu çiziyor Kullanıyor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 Şimdi ben bu karikatürü yazdığımda ne yalan söyleyeyim pek bir anlam veremedim ilk anda. Fakat biraz araştırınca bir şöyle bir haber ulaştım. Hindistan'da koronavirüslü hasta sayısını tespit etmek için Ranipura bölgesine giden çalışanları bölge altı tarafından edilmiş. Yani bölge halkının saldırısında iki, kadının da, iki kadın doktorun yaralandığı yazıyor bu haberde. Sağlık çalışanları ise polis tarafından kurtarılmış. Kendi yani dünyada sağlık çalışanları baştaki baştaki edilirken demek ki e, bazı yerlerde dünyanın bazı yerlerinde e, ki buna e, İsrail'e de dahil edeceğim galiba e, çünkü orada da bir takım e, muhafazakarlar diyeyim e, sağlık sistemlerini e, reddediyorlar, karşı çıkıyorlar falan filan. Ee, Hindistan'da da bu yapılmış Manjur'da bu karikatürü bunun üzerine çizmiş Evet her yerde zaten Bu düşmanlaştırma e, evet. Hindistan'da ve İsrail'de değil Tabi Türkiye'de de Zaman zaman görüyoruz Saldırılara uğrayan Hem de kadın e, mesela Sağlık çalışanları Maalesef, maalesef. Ee, Covid-19 insan içindeki başka virüsleri de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 Muhtemelen bir resepsiyon görevlisidir. Ee, o da bir çalışan. 18-26-18 olabilir ee, Onun yanında bir sağlık e, çalışanı maskesi ve ee, Hemen e, mavi önlüğü ve başörtüsüyle bir ademedir tahminim. Ee, ve onun da yanında e, poşetlerini kullanarak e, ellerinde tuttuğu kafasındaki kaskıyla muhtemelen bir motorize kurye şirketi çalışanı görüyoruz. Bunlar al sırayı oluşturuyoruz. Ee, ve bu çalışan kişiyi temsil ediyor. Onların omuzları üzerindekiler ise sırasıyla küçük bir kız çocuğu ee, yanında laptopuyla bir kız öğrenci ee, ortada yaşlı cana bir, ee, bir büyük anne hemen e, onun yanında e, küçük bir kız çocuğu tutan bir genç eşofmanlı bir baba ve bir çocuk daha var bunlar da ikinci sırayı teşkil ediyorlar bunların omuzlarına basarak daha yukarı tırmananlar normalde aslında daha zayıf ve daha küçük olmaları gerekirken kilo ve olarak tam aksine daha yapılırlar Bunlar kostüm kravatla giymiş biraz kalan Tam topiklere benziyorlar e, Bu ikisi de omuzlarında farklı olarak bir geniş ekran e, televizyon cihazı yüklemişler piramidin tepesinde onu tutuyorlar e, Televizyondan e, işte kântılanan bir ses var ki, bu da tamamen karikatür mantığına uygun oluyor televizyondan yükselen ses şöyle sesleniyor dinleyen, dinleyen de dinleyicilere e, alttakiler işit için, ilk sıradakiler altta, ortadakiler evde kalsın. üstekiler için de e, pamuk ellerjede e, anlamında bir e, laf e, Aslında halk e, bu e, söz eden, e, Sayın e, Cumhurbaşkanımız e, Putin de öyle yaptı zaten değil mi? Evet, aynen öyle. Herkes orada değil mi? Evet, Evet evet burada seyrediyoruz bakıyoruz. Dünya turunu da Dünya Altın... turunu böyle bitirmiş oldum. Bitirmiş oldum. Ee, çok neşeli çok görüntü e, karikatürler maalesef yoktu bu hafta. İdrekte e, ne olacağını bilmiyorum ama tatsız. E, evet seçilecek e, karikatür konusunda bir e, bilgi var mı? E, yok. Hayır. E, öyle bir e, Yarışma düzenlemedim, sormadım. Ee, çünkü toplaması, çıkarması zor oluyor. Ee, evet. Ama haftaya, Peki, o zaman, şey evet. haftaya böyle tamam, bir ben o, düzenlerim. Ben oyumu kullanıyorum. Ee, tahmin Lütfen. edilebileceği gibi e, vebadan yana, veba okuyanlardan <gülüyor> e, ve şey Açık Radyo'nun e, sitesinde de baş yazısı olarak bugün e, İksel Mavi da insanlığın ortak tarihi Albert Camus'un bası Açık Radyo'da diye bir yazı var. Evet, yani Açık evet. Radyo'nun yıllar boyunca, uzun yıllar boyunca e, çeşitli vesilelerle, dünyadaki altüst oluşlar e, vesilesiyle dünyanın en önemli entelektüellerinden, düşünürlerinden biri olan yazarların Camus'u nasıl takip ettiğini izleyen de bir yazısı var. Dolayısıyla ikisini birbirine bağladım. Tamam. Bu ee, arada Emir büyük yerden e, uygun, uyuyacağız. <gülüyor> Uygundur. Uygundur. Teşekkür ederim i̇yi arkadaşlar. Öğretmen. Çok teşekkür ederiz anlayışınıza. Yarın daha akımlarından buluşmak üzere. Çok, çok teşekkür Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Gazete Evet, Nisan ayının çoban aldatan kuşunu da duyarak, dinleyerek uzatmalara girdik. Saat 9'u 10'u 12 dakika geçerken açık radyoda bir de şarkı çalalım. Billy, Bill Winters, Hayata Vedat 81 yaşında Amerikan dünyasının, Amerikan müzik dünyasının en önemli halka mal, mal olmuş, en yaygın üne sahip olan insanlarından biriydi. Büyük destek alıyordu. Siyah. Bruce Springsteen'in siyah olanı diye de niteleyenler var kendisini. Onun çok ünlü şarkısıyla devam edelim. Bu arada e, Çağrı Yazgan'a da destekçi, bu, bu saatin destekçisi Çağrı Yazgan'a da çok teşekkür ederiz.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 sunshine when she's gone Only darkness every day Ain't no sunshine when she's gone It's this house just ain't no home Anytime she goes Bill Winters'a kulak verdik. Ain't No Sunshine, onun çok ünlü şarkısı. Bill Winters'ı 81 yaşında kaybettik. Ona da bir günaydın daha demiş olduk bu şekilde. Evet, uzatmaları oynarsak. Özdeş, Özbay bir küçük mülakatlar dizisi yaptı. Bu hafta sonunda iklim için... Dünya devam ediyor ve şey iklim mücadelesi de internet üzerinden de yapılan grevlerle devam ediyordu. Şimdi 3 Nisan dijital iklim grevinden de bir bazı sesler var. Onlara kulak verelim. Merhaba çılgısted dinleyicilerim. Ben Selin Gören. 18 yaşındayım ve iklim aktivistiyim. 3 Nisan Cuma günü Fridays for Future Türkiye ve Sıfır Gelecek olarak Türkiye'nin ilk dijital iklim grevini organize ettik. Bizim için çok heyecanlı bir deneyimdi. Bir ilke imza attık. Tabi grevimizi başta planladığımız gibi Abbas Parkı'nda yapamayacak olmak bizi üzmüştü. Ama biz pes etmedik. Ve 20 gün kadar kısa bir süre zarfında mevcut şartlara adapte olup grevi dijitale taşıdık. Grev kapsamında neler yaptık biraz da ondan bahsedeyim. Saat 4'te Zoom üzerinden basın toplantısı yaptık. Fridays for Future adına Atlas'la beraber basın açıklamasını biz yaptık. Ömer Madra, Mert Fırat, Kerem Kabadayı da konuşmalarıyla bize destek oldu. Saat 5'te de iklim aktivistlerinin konuşmalarıyla grevimizi gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız Duru ile Bilge o kadar içten ve akıcı şekilde modere ettiler ki bütün grevi. Sanki aylardır prova ediyor gibiydik. Daha sonrasında da akşam 11'e kadar sanatçılar Instagram canlı yayında küçük konserler vererek İklim için söylediler. Bence bu grev bize ilk olarak Türkiye'deki Yeşil Hareket'in gücünü gösterdi. O kadar adanmış, o kadar motive gençler ve yetişkinler var ki aramızda, bu kadar kısa sürede, fiziksel olarak uzak olsak da bu kadar kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirebildik. Bu gerçekten çok umut verici. Grevimizi canlı izleyen 2000 küsur kişi vardı. Bu sayıya konserleri, Twitter kampanyamızı ve kayıtları izleyen kişilere eklersek... Hemen hemen 20 Eylül'deki kadar geniş bir kitleye ulaştığımızı söyleyebilirim. Dün de gördük ki iklim aktivisti gençlerin geleceğin liderleri olması durumunda dünya başka türlü olur. Korona günlerinden ders çıkaralım ve artık bu dünyaya zarar veren sisteme bir dur diyelim. Teşekkürler. Herkese merhaba ben Fridays for Futurism rekibinden Maya Kılıç. Ee, bana kalırsa 3 Nisan çok verimli geçti çünkü... ...ulaşamadığımız insanlara ulaşma fırsatımız oldu. Şöyle ki üç'e bölünmüştü program. İlk önce Instagram canlı yayınıyla ile başlıyordu. Kendi hesaplarımızdan yaptığımız. Ve bu canlı yayınla daha önce bir şeyler yapmaya üşenmiş... ...ya da işte bir bilgisi olmayan insanlara... ...kendi arkadaşlarımıza ulaşma şansımız oldu. İsteseler de istemeseler de canlı yayınları gördüler. Daha sonrasında saat 4'te YouTube'da basın açıklamaları... ...ve ünlülerin konuşmaları oldu... YouTube gibi herkesin ulaştığı, herkesin içinde olduğu bir platformda olması herkese ulaşmamızı sağladı tekrardan. Ve ünlülerin de bu işin içinde bir şeyler söyleyerek var olması. Ve en son olarak da Zoom. Ee, Zoom hem her platformu değerlendirmiş olduk hem de Zoom'da gerçekten e, sanar soru cevap da yapabildiler. Diğer şehirler yani Fridays for Future'ın, sıfır geleceğin genel olarak düşüncelerini, bu olayı nasıl ele aldıklarını, neler yaptıklarını öğrenmiş olduk. Hepimiz için yeni bir deneyimdi. Ben kendi adıma konuşmam gerekirse hiç dijital bir greve katılmamıştım veya düzenlememiştik ekip olarak. Ama 3 Nisan yani hem ilk olmasına rağmen hem de bir krizin ortasındayken yaratılmasına rağmen gerçekten verimli geçen bir grev bana kalırsa. Umarım çok çok daha ilerini başaracağımız ileriki günler var olur. Teşekkür ederim. Merhaba ben Gelecek için Cumalar Bursa'dan Pınar. Lise son sınıf öğrencisiyim. Biliyorsunuz ki 3 Nisan'da sokakta küresel iklim görevi yapacaktık. Hatta biz de Bursa ekibi olarak bunun planlamasını falan yapıyorduk. Ama maalesef ki virüsün bu kadar çok yayılmasıyla sağlığımızı korumak adına evde kalmamız gerekiyor. Ama şunu da biliyoruz ki iklim krizi karantinaya alınamaz. Bu yüzden biz de Fridays for Future Türkiye olarak dijital iklim görevi yapmaya karar verdik. Türkiye'de bu bir ilkti. Bu görev için cidden çok çalıştık, çok sık toplantılar yaptık düzgün üzerinden ve bence dün bu süreci başarıyla tamamladık. Bunu yapmak benim için çok heyecan vericiydi. Bir yandan da çok motive oldum çünkü zorluklar karşısında pes etmeyip farklı yollar bulan arkadaşlarım var. Çünkü şey diyebilirdik yani karantinadayız ya ne yapacağız ki işte hiçbir şey yapamayız bu durumda da diyebilirdik. Ama bunun aksine farklı bir yol bulup grevi dij dijitale taşıdık. Ben cidden böyle arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum ve hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum verdikleri emek için, destek için ve katılan herkes için. Ben en son olarak şunu eklemek istiyorum. Artık aynı gemide olmaz, olmadığımızın farkına varmalıyız ve bu yüzden iklim adaleti işi bir düzen istemeliyiz. Gençler olarak biz bunun için her yolu deniyoruz. Ee, eylemler yapıyoruz, grevler yapıyoruz, dijitalden bir şeyler yapıyoruz. Lütfen siz de sessiz kalmayın bunlara. Evet Özellikle. Evet e, bu Nisan ayı aslında e, Greta Thunberg'in başının çektiği Fridays for Future, Gelecek için Cumalar Hareketi tarafından küresel eylem ayı ilan edilmişti. E, ve beşinci küresel iklim grevi aslında gerçekleşecekti. E, fakat bu işte koronavirüs sebebiyle dijital iklim grevine çevrildi. Ve ilk e, grevlerden, dijital grevlerden bir tanesi Nisan ayının Türkiye'de geçtiğimiz cuma günü gerçekleşmiş oldu. E, şöyle birkaç rakam e, vereyim hızlıca. 250 kişi katıldı canlı video konferansına çoğu genç aktivistlerdi bunlar YouTube üzerinden ise canlı yayın 2000'in üzerinde kişi seyretti. Saat 22'de ise 3 Nisan dijital iklim grevi hashtag ile birlikte bir sosyal medya kampanyası başladı. Bu trend topic denilen hani Twitter'da oluyor tabii ki bu. Buna girebilmek için bu pek başarılamadı. Çünkü o sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'da konuşması gerçekleşmişti. Hemen öncesinde yani. Ama 18. sıraya kadar yükselindi ve 10.000'in 10 üzerinde tweet atıldı aslında. Bence gene bile oldukça yüksek bir... E, rakam bu. Dolayısıyla bu koşullar altında bile aslında hani herkes eve kapandığı bir yerde bir yüzlerce kişiyle e, canlı yayına çıkabilmek, binlerce kişinin izlediğini, on bin kişinin mesaj attığını görmek aslında moral verici bir şey, e, bir durum e, evet. olmuş oldu. Hepimiz açısından. Konuşan arkadaşlarımızın adlarını da e, söyler misin lütfen bir kez daha? Tabii bir tanesi e, zaten zaman zaman çayda katılan, programda katılan Selin gören. Bir diğeri Maya Kılıç İzmir'den, İzmir e, FFF'den. Diğeri de e, Pınar, şu anda e, soyadını e, bulamadım. <gülüyor> evet, Pınar'ın söylediği de e, çok önemli bir şeydi. Biz buna devam edeceğiz dedi. Ve e, sonuna kadar da e, dijital yayın üzerinden de olsa bunu sürdüreceğiz ve başaracağız dedi. Aslında çok ilginç bir şey bu sabahta. Daha önce de değinme fırsatı bulduğumuz e, Noam Chomsky ile yapılmış yani hem dil bilimci hem düşünür hem aktivist Medyaskoptan e, e, Srećko Hrvata, diye 25'ten Srećko Hrvata verdiği mülakat var kapsamlı. O Medyaskoptan da Yasin Uysal'la Yusuf Sayit Sayit Akçakaya'nın çevirdiği söyleşide tam da bunun sonunda yani bütünüyle biz de internet sitesine koyabiliriz bunu yani bu muazzam bir şu an insanlık tarihinin önemli bir anındayız dedikten sonra bitirirken söyleşisini şöyle diyor Chomsky bu bir çeşit kendini sürekli yalıtma durumundan gerçek bir toplumsal yalıtım haline de düştüğümüzden bahsediyor ee, ancak toplumsal bağların mümkün olan bütün yollardan yeniden oluşturulmasıyla gelinebilir bunun üstesinden diyor Chomsky. İhtiyacı olanlara yardım ederek, iletişime geçerek, örgütlenmeleri geliştirerek, tıpkı Pınar'ın da söylediği gibi çözümlemeleri Bu geliştirerek... Burada Pınar Özgür Vatansever. Ha, Pınar Özgür Vatansever'in de söylediği gibi. Evet yani e, iletişim... Yaparak, örgütlenmeleri geliştirerek çözümlemeleri genişleterek, tahlilleri onları çalışır ve hareketi, harekete geçebilir durumda tutarak gelecek için planlar yaparak ve insanları internet çağında bir şekilde bir araya getirerek karşılaştıkları sorunlar için danışmak, tartışmak, karar vermek, yüzleşmek ve bunlar üzerine çalışmak gibi yollarla olabilir ve bunlar yüz yüze olmadan yapılabilir diyor Noam Chomsky çünkü insanlar için bu iletişim biçimi esas değildir. Bu bir süre devam edebilir. Bu yüzden faaliyetlerimizi geniş, faaliyetlerinizi genişletmenin ve derinleştirmenin yollarını aramalısınız. Bu yapılabilir. Yapılması kolay değil ama insanlar bundan daha kötü sorunlarla karşılaştı ve bunların üstesinden geldi diyor. Bu önemli bir şey. Bir de ayrıca bunu internet sitemize biz de aktaracağız. Yeni Yaşam gazetesinden ve, ve dolayısıyla şeyden de, Medyascope'dan da. Bir de insanlığın ortak tarihi diye Albert Camus'un vebası açık radyoda okunmalarına da devam ederken, Hafta içi e, her sabah 7:45'te ve gece 0:45'te, hafta sonları da 8:45'te ve e, yani cumartesi ve pazar günleri ve geceleri de 1:45'te takip edebilirsiniz dedikten sonra da e, İhsan Mavi Tuna'nın yazdığı özlü bir makalede kamu örneğini yani bazı düşünceler. Bazı ahlak çıkışları ve bir dönem çok yoğun etki gösterip ama sonra tam tersi alanlar tarafından kenara itilebilirler. Ama potansiyelleri yüksel, yüksekse itildikleri köşede bir anlamda bir yay gibi toplanıp kendi üstlerine sanki sonra bir zaaf anında tekrar davranıp toplumu farklı yerlere doğru itebilirler şeklindeki söylediği var. Çok önemli aslında şey, Albert Camus'u çeşitli zamanlarda tekrar tekrar şey yaptık. Yani 2003 Şubat'ında Irak tehdidine giden yolda da değinmiştik. Sonra da dünyadaki Arap Baharı ve çeşitli ayaklanmaları, gençlik ayaklanmaları sırasında da kendisini bolca andık. Şimdi de an, anmaya devam ediyoruz. Bunu da söyleyip e, şimdilik sona erdirelim programımızı diyorum. Ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydik. Biz ikimiz Ömer Madra ve Özdeş Özbay evlerimizden yayın yapmaktaydık. Robi Tayar stüdyolarımızdaydı. Andrei Gritzko da öyle. Bize teknik destekte bulunuyordu. Dinediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.